mütekellimin ve fukaha usulü üzerine yazılan eserleri paylaşıyor idik. Söz, gele gele İmam Serahsi rahmetullahi aleyhi gelmişti. Dolayısıyla hatırlıyorum, İmamı Serahsi ile ilgili hatırayı paylaşacağımızı vaat etmiştik. Böyle hatırlıyorum. Buyur. Tamam. Zaten o hatırlatmıştı. Tamam ondan sonra zannediyorum Kadi Ebu Zeyd'in Debusi'nin Takvimi Usulü'l Fıkh veya kısaca ifadesiyle Takvimul Edille diye bilinen eserini paylaşmıştık zannediyorum kaydetmiştik değil mi? Çünkü Takvimul Edille bundan bir öncedir yani şey olarak. Ee, dördüncü, işte asırdan 400'lü yıllarındır. 5. asır diyoruz 400'den itibaren başlayıp 500'e kadar çana o asrın başlarındaki eserlerdendir. Kadir Ebu Zeydin'in debusi'ninki. İmam ki ise yarın nasıl diyeyim? ikinci devresinin yani 500 yıllarına doğru yakın olan bir devrenin kitabıdır. Dolayısıyla Kadi Ebu Zeydin'in debusi hem i̇mam Şafii'ninkinden öncedir hem de yine Serahsi'nin usulünden daha önce olan bir eserdir. Hatta İmam Gazali'nin ben bu eseri yazmamın sebebi, Mustasfa'da diyor bunu, yazmamın sebebi Kadir Ebu Zeydin'in Debusi'nin yazdığı kitabın aşırı okunur hale gelmesi, bizim insanlarımız arasında da derken Şafi'leri kastediyor, çok okunur olmasıdır şeklinde bir vurgu yapıyor, devam ediyor. Evet Kadir Ebu Zeydin'in Debusi'nin bu eseri oldukça tesir etmiş, bir de insanları usul ile ilgilenmeye biraz daha ateşleyerek yöneltmiştir. Şimdi tabi İmam-ı Serahsi'ye geçiyoruz. Evet bu onun bu eserinin bütünü baştan sola, bütünü kuyudan yazılmıştır. Pekala neden kuyudan ve kuyu ne ifade ediyor? Onun üzerinde durmakta fayda var. Ee, i̇bretli bir hadise olsa gerektir. İmam Serahsi rahmetullah aleyh biliyorsunuz mavera Nehir bugün bizim Buhara, Semerkant ve Dolayları dediğimiz bölgeden olan bir alimdir. Bu yıllarda Merkez Hilafet, abbas Hilafeti sarsıntılar geçirmiş ve zayıflamıştı. Bu bölgede o yüzden çok karışıklıklar vardı ve bu bölgede birçok hakanlık, beylikler türemişti. İnanın bunların çoğu da iyidir. Yani iyi niyetli insanlardır, İslam'a saygılıdırlar, ilme karşı düşkündürler. Ama birbirlerine de zarar vermişlerdir. Misal olarak söylüyorum, Gazneli hükümeti, Gazneli Mahmud, Hindistan'ı fethedişi, İslam'ın oralara yayılışında çok büyük hizmet görmüştür. Ama Gaznelilerin çöküşünü kim? Bir başka Müslüman olan ve son derece ateşli olan, nasıl diyeyim birbirine tutkun olan, Cengaver olan Selçuklular sebep olmuştur. Üç gün at sırtından inmeden az oldukları için biraz da onun verdiği duyguyla yıpratarak koskoca gazneli devletini çökertmeyi başarmışlardır. Ama ne olmuştu neticede? Birbirimize zarar vermişiz, birbirimizi yaralamışız. Tarihte bu hataları ne yazık ki sık sık işliyoruz. Bu tarihin derinliklerine belki bırakılması gereken ayrı bir konu ama biz bu devrede, bu bölgede hakanlıklardan birisinin bünyesindedir imamı ı Seraksi rahmetullah aleyhde ve bölgesinde bulunan hakan'a yaptığı İslam'a muhalif olan bir davranıştan dolayı Allah'tan kork, bu İslam'ın emirlerine muhaliftir, şer'i değildir, kendine gel diye ikazda bulunmuştur. Bu her devirde her ilim ehlinin yapması gereken bir görevdir. İhmal edilse de yapması gereken bir görevdir. Ve bu ikazının karşısında alınan Hakan, ağrına giden, onuruna dökülen Hakan, çok sinirlenmiş ve İmam Serasi, kuyu hapsine mahkum etmiştir. Kuyu hapsi o yıllarda oldukça moda bir hapis şeklidir. Kuyu nasıldır? Kavanoz düşününüz, sürahi düşününüz, giriş tarafı dar, Alt tarafı geniş, bu şekilde kuyular hazırlanılıyor. Ve bunun içerisine mahkum indiriliyor. Bütün yiyeceğini, içeceğini, ihtiyaçlarını o kuyunun içerisinde görüyor. Yiyeceği sepetle bu kuyuya indiriliyor. Böyle bir hapse mahkum edilmiştir. Ve İmam Serahsi rahmetullahi aleyh kuyuya indirilmiştir. Sevenleri, yakınları, takdir edenleri yaptığınız doğru değil. Bir ilim ehline bu yakıştırılamaz. Bir hakan'a da bu şekilde ilim ehline zulmederek hükmüne devam etmesi zulüm getirir, vebal getirir, günlerini karartır denildiyse de bu cümlelerde bir türlü hakanın öfkesini söndürmeye yetmemiştir. İnsan tabi bir hoş oluyor şunu diyeyim. Girne'ye gitmiştim. Girne'de zindan bölümü de gezerken Girne kalesinde bu nevi kuyu hapislerinin zindanlarının da olduğunu duymuştum. Dedim oraya gitmek istiyorum. Dolayısıyla oda dibin dibinde. Yani aşağı iniyorsunuz daha da iniyorsunuz daha da iniyorsunuz. En aşağı bölmede ne yazık ki bunlar var. Hem işkence odası or orada ne yazık ki. Hem de kuyu hapsi orada iki tane kuyu var. Bir kadınlar bölümünde kuyu var. Bir erkekler bölümünde kuyu var. İkisinin dibine de temsili olarak insan koymuşlar. Erkekler tarafında olan bir de elini yukarı kaldırmış. Yani çıkarın beni buradan şeklinde yalvarır bir pozisyonda koymuşlar. İnsan görünce içi burkuluyor. İster istemez aklıma İmam Serasi rahmetullahi aleyh geldi. Kuyu hapsi sadece o bölgede değil başka yerlerde de dolayısıyla tatbik edilen bir hapis şekli. Şimdi bir müddet İmam-ı Serasi rahmetullahi aleyh de bu öfke geçer, diner şeklinde bekliyor. Ama öfke bir türlü dinmek bilmeyince kendisinin de bu diyarda unutulup gideceğini, ömrünün burada sona ereceğini anlayınca mı diyelim böyle bir kanaat gönlünde ulaşınca e, ne yapıyor? Talebelerine haber gönderiyor ve talebelerini bu aziz insan kuyunun ağzına toplamıştır. Talebeler daha sonraki günlerde manzara şudur, İmam Serasi rahmetullahi aleyh ilminin de zayi olacağını kendisiyle beraber kaybolup gideceği endişesini taşıyınca böyle bir yola başvurmuştur. Dolayısıyla talebelerine aşağıdan hem ders mahiyetinde bilgi takrir ettiriyor yazdırıyor hem de böylece bir eseri hayatta geriye miras kalsın istiyor ve kuyunun dibinden bağırarak Mepsud isimli eserini yazdırmaya başlamıştır. Mepsut isimli eseri yaklaşık 30 cilttir. Yani cilt hacmi değişiyor, cildi çok büyük değil ama şöyle nasıl diyeyim 30 cilttir. Ciltlerini birleştirseniz, mesela ciddi 15 iri cilt yapar. Dolayısıyla 30 ciltlik eser ne oluyor? Bütünü tamamı bu kuyudan yazdırılmıştır. Yani hapis bu eserin bitişine kadar sürmüştür. Devam edeceğim yine. Şimdi tabi bu kuyu hapsi devam ederken orada talebe mesela kayda geçiyor Cuma bölümü bitince. Cuma bölümünün arkasından ne yazıyor? Büyük ihtimalle talebenin kaydı o. El yazmalarının hemen hemen sinde var. Çünkü el yazması şu demek. Eskiden çoğaltılırken bir el yazması varken ben de el yazması istiyorsam yani bir kitap istiyorsam, mevsuttan bin Usta, ben de bulunan istiyorsam bir nesaha gidiyorum bunu bana yazınız, neslediniz diyorum. Ona göre bir ücretle anlaşıyoruz. O bana kaydediyor. Ve o kitapta ne bulursa kaydediyor. Dolayısıyla daha sonra kayda geçen kitapların kenarında da hep bu bilgi vardır. Veya arasında vardır. Ne diyor orada? Bu satırları bize Cuma ya da cemaate de gidemeyen insan yazdırıyor diyor. Ağrına gitmiş tane bana. Cuma hakkında bilgi veriyor. Cemaat hakkında bilgi veriyor. Ama bunu yazdıran insan Alim insan Cuma ya da cemaatede gidemiyor. Dolayısıyla oraya kayıt düşmüşler. Yine bir yerde herhalde yine dolmuş olacak gerek ki ya, yazan insan talebe oraya şöyle bir kayıt düşmüş. Bu mana ve esrar bize eşrar ile aynı yerde olan insandan geliyor diyor. Mana ve esrar, esrar sırlar demek biliyorsunuz. Eşrar ne demek? Şerlilerle. Yani bu mana ve sırlar bize şerlilerle aynı yerde bulunan insan tarafından yazdırılıyor, telkin ediliyor, kayda yerine nasıl diyeyim, dikte ettiriliyor diye oraya not düşüyor. Bu mefsudun yaklaşık 7-8 yerinde var. Farklı farklı 7-8 yerinde var. Dolayısıyla artık ne Hakan ne bir başkası onu silemez de kayda geçmiş, daha sonraki nesillere devam etmiş ve kıyamete kadar devam edecek bir hal almıştır. Dolayısıyla bazı şeyler vardır ki gerisin geri alamazsınız. Nasıl kırılan vazoyu, kırılan bardağı, kırılan camı, kırılan işte nasıl diyeyim kristali yeniden yapıştırarak tamir etmeniz mümkün değilse onlar beden gibi değiller. Yeniden kendi kendine tamir etmiyorlar. Bazı hataların geri dönüşü mümkün değildir. Bu aziz insanın Kuyu hapsede artık gerisin geri döndürülemeyecek, kolay kolay tamir edilemeyecek bir yapıya ulaşmıştır. Tekrar ediyorum Mepsud isimli 30 ciltlik eserin tamamı bu kuyudan yazılmıştır. Mepsud bittikten sonra yine Mepsud'un içerisinde kendi kayıtları da var. Şöyle kaydı var. Mesela bazı sayılar vardır bölünme kabul etmezler. Mutlaka küsür çıkar. Mesela yüz sayısını 3'e bölemezsiniz. Yut sayısını 3'e bölmeye kalkarsanız 33,33333 bitmeden devam eder gider. Bunun gibi bölünemeyen sayılarla ilgili misaller verirken birkaç misal verdikten sonra kayıtlarımda çok güzel misaller örnekler vardı bunun için. Ama şu anda kitaplarıma da defterlerime de elim uzanmıyor. Memla günün birinde uzanmayı nasip ederse size daha farklı misaller aktarabilirim. Bununla ilgili notlar düşmüştüm diyor uzanmadığını ifade ediyor. Bu ve bu ve benzediği şekilde kayıtlarda var. Şimdi tabi arkasından bu bittikten sonra usulü serahsi'yi kuyudan yazdırmıştır. Usulü serahsi iki cilttir. Usulü serahsi'nin yani bir de usul kitabı neredeyse her satırı, her sayfası neye bir belli bir metne dayanması gerekir, belli bir bilgiyi ifade eder. Usul kitaplarından kolay cümle çıkaramazsınız, oraya kolay cümle ekleyemezsiniz, kolay kabul etmez. Oldukça çetin bir ilim dalıdır. Tekrar ediyorum Usul-i Serasi'nin bütünü de yine bu kuyudan kuyu hapsindeyken yazılmış bir kitaptır. Bu eseri de bittikten sonra İmam-ı Muhammed'in eserlerinden birisine şerh yazdırmaya başlamıştır. el câmi u oldu zannediliyor. E, Kayıtta geçirmeye başlamıştır. Kitabı Şuruta yaklaşık olarak kitabın yarısına kadar ulaşmıştır. Yarısına da geçmiştir. Bu sırada bir başka ilim ehli, hadiseyi unutmayan, takip eden bir başka ilim ehli bir vesileyle Hakan'ı ikna etmiştir. Geziye çıkartmıştır. Seninle özel bir şey konuşmak istiyorum. Baş başa bulunmak istiyorum diye Geziye çıkartmıştır, bahçeden yürüyerek devam edip giderken kuyunun olduğu yere kadar onu getirmiştir konuşarak ve oyalayarak. Kuyunun olduğu yer uzaktan görününce şimdi burada dur bu manzarayı iyi seyret çünkü bunun hesabını nasıl vereceğini ben de bilmiyorum diyor. Kuyudaki manzara şudur içeriden bu aziz insan bağırarak söylüyor kuyunun etrafına halkı olmuş talebeleri bağdaş kurmuşlar. Kuyunun çevresinde onun söylediklerini kanıma alıp zapt ediyorlar. Bu manzara yürek burkan bir manzaradır. E, Hakan bunu görünce kendisi de üzülmüştür. Dolayısıyla İmam Serahsi'yi kuyudan i̇mam Muhammed'in kitabına şerh yazdırıp da yarılara ulaştıktan daha net ismiyle kitabı ı şuruta ulaştıktan sonra kuyudan çıkartmıştır. Bu sıradaki fergan Fergana Emiri Hasan onun kuyudan çıktığını duyunca onu yanına çağırtmıştır. Kendi köşkünü boşaltarak İmam-ı Serahsi'ye vermiştir. Talebelerini de oraya çağırtmıştır. Onlara vakfetmiştir. İmam-ı Serahsi kitabın geri kalanını bu evde tamamlamıştır. Ama ömür de ondan çok sonra çok fazla devam etmemiştir. Çok geçmeden bu hayattan ayrılmış ve gitmiştir. Geride eserleri ve hatıralara kalmıştır. Dediğim gibi ya, ibretlik bir hadisedir ama bir şey daha ibretliktir bence. Bakınız bu insanın yazdırdığı eserlerin içerisinde binlerce ayet var. Hiçbirisinde en küçük bir pürüz yok. Hafızadan yazılan, hiçbir kaynağa müracaat etmeden yazılan bu eserin içerisinde binlerce ayet var, binlerce hadis var, binlerce âlimin sözü var. Binlerce âlimin sözü olduğu gibi Diyelim ki İmam-ı Şafi'nin Hanefi'lere, Hanefi'lerin Şafi'lere, Maliki'lere, Maliki'lerin diğerlerine, diğer bizim mezhebi günümüze kadar devam etmemiş diğer alimlerin Leysi ibn Sa'd gibi, İmam-ı gibi, cafer Sadık gibi ve benzeri insanların bilgilerine ve karşılıklı münazaralarına, birbirlerine cevaplarına yer veren bir kitap olmuştur. Bunların nisbetinde. Yani diyelim ki söylemediği bir sözü asla nispet etmemiştir, olmayan bir görüşü söylememiştir, tercihleri, bakış açıları, savunuşları hepsi yerli yerindedir. Bu muazzam bir hafızayı, muazzam bir bilgi birikimini gerektiren bir şeydir. Yine İmam Seraksi için söylenen cümle şudur, müthiş bir hafızası vardı, 3000 bin kürras şiir bilirdi diyorlar. Kürras demek forma şeklindeki defterlerin adıdır. Hani ortadan telli defterler var ya, şey ciltli şeklinde değil, nasıl diyeyim ortadan zımbalı, formayı andıran, yok o, o, o şekilde değil de eskiden 80 yaprağa kadar öyleydi defterler, şimdi nasıl bilemiyorum. Ortadan yani iki tarafı tabaka tabaka tabaka tabakaydı. Şimdi Araplar hala deftere ister ciltli olsun ister forma olsun kürras ediyorlar. Ama kürras defter demek ama forma şeklindeki formalar biliyorsun çok defa ne olur? Sekizer yapraktan e, 16, 16 sayfalık olur. Sekiz yaprak olur. Dört dört 16 sayfalık olur. Bugünkü forma deyince daha küçük. Formadan daha büyük ama yani nasıl diyeyim? Defter deyince de fazla gidiyor. Farklı gidiyor. E, tekrar ediyorum. İki... Şöyle kağıdı ikiye bölerseniz bunlardan oluşan ve ortadan zımbalanmış defterlerin adıdır. Asıl kürras. Kısaca ifade, kayıtlardaki ifade o. 3000 bin kürras dolusu cahiliye şiiri bilirdi diyorlar. Muazzam bir hafızası vardı. Çok net ve berrak bir hafızası vardı ifadesi kullanıyorlar. E, oldukça kıymetlidir. Şunu diyeceğim bakınız. Bu insan bu kadar ilmine rağmen, e, bu kadar ufkuna rağmen böyle müthiş bir hafızaya rağmen şöyle 30 35 ciltlik yaklaşık kitabı hafızadan yazdıracak gücüne rağmen nedir? Büyüklere ilim ehlini olan hürmetinde asla pürüz olmayan bir insandır. Ne zaman İmam-ı adı geçse Rahmetullah Aleyhi eksik etmez. Ne zaman İmam-ı Malik'in adı geçse adıyla beraber mutlaka onun için dua da geçer. Çok defa şu imam şuna karşı haklıydı yerine de sık sık neyi kullanır? O iki ecir almıştır ifadesini kullanır. Ve dolayısıyla ilmine hürmetin inceliğini, letafetini, rikkatini taşır. Bu son derece önemlidir. Şunun için söylüyorum. Günümüzde bu edep incelikleri giderek kayboldu. ilim ehline dil uzatma kadirini bilmeme arttı. Bugün birçok insana sorsanız, bir fıkıh kitabında neler bulunur fihristini bana sıralar mısınız deseniz fihristini saymakta sıralamakta bile zorluk çeken insanlar geçmiş alimlere dil uzatma küstahlığını göstermeye başladılar. Bu bilmemeyi de bilmemenin küstahlığıdır dolayısıyla seviyesizliktir ama bütün bunlara ne acıdır ki yaşıyoruz. Bu kadar ilmi nasıl diyeyim kuyutan yazdıran bu aziz insana da hayırla yad ediyoruz. Gerçekten sıradan olan bir hadise değildir. Evet. İşte bu bilgi bize gelmiyor. Bu bilgi çok net değil. Hatta vefatıyla ilgili ben size yaklaşık olarak 483 demişimdir zannediyorum. Ama 500 yıllarında vefat etti gibi yaklaşık 500 yıl ifadeleri de kullanılıyor. Çok net değil. ...bize gelmiyor ama şu çok net... ne de tekrar ediyorum... ...Metsud'un kuyuda başlayıp kuyuda bittiği... ...Usulü Serasi'nin kuyuda başlayıp kuyuda bittiği... ...yine işte aynı şekilde... ...İmam-ı Muhammed'in kitabının... ...Yarıdan çoğunun o kuyuda yazıldığı... ...çok net. Bunu hemen hemen hayatını anlatan... ...her kitap, her kaynak anlatıyor... tekrar ediyorum kitabın kendi içinde de var... ...demin ifade ettiğim gibi var... ...biz de bilemiyoruz ama... ...yani... Çok ciddi bir ömür parçası, basit bir zaman dilimi olmadığı buradan anlaşılıyor. Ama şu tarihte başladı da, şu tarihte bitti ifadesini kullanamıyoruz. Sebebi de esasen şu, bu yıllarda da çok alim yetişmiştir. Yani zihinler hangisini nasıl takip edeceğini bu sefer şaşırıyor. Nitekim aynı şey sahabilerde de var. Sahabilerin vefat tarihlerindeki doğum tarihi tamam bilinemeyebilir. Çünkü doğduğunda... Birçok insan gelecek günlerde ne olacak kimse bilmediği için onu kaydetmiyor. Yakın tarihe kadar bizim insanımızın nasıl diyeyim köyde çocuk doğar ondan sonra bir ara şehre gidersen yazdırırsın. Şehre bir yıl gitmese çocuk bir yıl sonra yazılırdı. Doğum tarihleri yakına kadar bilinmezdi. Şimdi günün saate vesaire bile kaydediliyor. O günlere gidiniz o günlerde kaydedilmezdi ama birçok alimin vefat tarihi kaydedir. Çünkü herkesin tanıdığı bir insan haline gelmiştir. Ama çok olunca sahabilerde olduğu gibi peş peşe şehitler birbirine takip ettiği gibi yine bu devrede de alim çokluğu ve ortalık kargaşalığı ne yazık ki birçok insanın tarihlerini bizden gizliyor. Yaklaşık hangi tarihlerde yaşadığının bilgisi bize geliyor. Bazen kitabında bulunuyoruz. Şığılda şuradan şuraya geçtim ifadesi kullanılıyor. E, buralardan çıkarıyoruz. Bazen işte vefat ettiğinde 63 yaşındaydı diyor. İşte vefat tarihini biliyorsak oradan düşüyoruz. Ha şurada doğmuştu diyoruz. Ancak o şekilde bulabiliyoruz. Ne yazık ki bu soru bana sık sık soruluyor. Kaç yıl ha, işte kuyuda kalmıştır. Bunun cevabını ben göremedim. Da Buyur? Mefsupta da, da yazmıyor. Hayır yazmıyor. Kuyuda olduğu yazıyor da kuyudan yazıldığı yazıyor da o yazmıyor maalesef. evet Genellikle daha sonraki nesahlar o yıllarda değil de ee, bu nes, bu bu nüsah şu tarihte yazılmıştır diye peşine not düşüyor. Ama onda böyle bir şey diyor. Sonraki yazılan nüsalarında var. Bu nüshayı Fülen yazmıştır. Şu tarihte yazmıştır diye var. Ama ilk nüsası hangisidir ve ilk nüsasında bu yok. Maalesef. Keşke olsaydı arzu ederdik. Evet. Şimdi tabi şöyle yani evdeki kitaplarımı getirin dese evdeki kitaplar bugünkü kadar kıymetsiz değil. Tekrar ediyorum çünkü o kitapların çoğu hep böyle yazılma. Böyle yazılma yani elle oturuyoruz siz bir kitabı baştan sona diyelim ki 5 litrelik bir kitabı yazın bak kimseye veriyor musunuz? Yani çok kıymetli bir. İkincisi tabi gelecek gidecek evine girecek hangi sayfasında hangi notlarının arasında bu da ayrıca araştırma konusu. Ee, bir şey daha var tabi orada şu var. Ee, verdiği misalleri de yeterli buluyor. İnşallah onlar güzelliğe güzellik katardı manasında söylüyor. Onlar da olsaydı daha güzel olurdu manasında söylüyor zaten. Yoksa içeride verdiği bilgide eksiklik yok. Evet. Şimdi bir şey daha var tabi. E Demek ki talebelerine müsaade ediliyordu. Talebelerin yanında ne getiriler ne götürürler onlara müsaade ediliyor mu da bilemiyoruz. Yani esasen e, tabii Hakan'ın emri olmadan çıkaramıyorlar ama gördüğümüz kadarıyla işte zincancı başı diyelim bunlarla ilgilenenler, gardiyanlık yapanların e, yakın ilgi gösterdiği, hürmet gösterdiği ve anlayış gösterdiği anlaşılıyor bir de. Evet. Bu çerçeveden olmak üzere bir kitap daha yani Hicri 500'lü yıllarda yazılan Miza'nul Usul var. Bunu da kayda geçmelisiniz. mizan Usul Miza'nul Usul Alaaddin Es-Severkandî'nin Alaaddin es Çok güzel bir kitap. Matbu, yani matbu olarak basılmış halde var mizan Usul. rusul. Alaaddin es fıkıhta da üslubu değişiktir, usulünde de üslubu değişiktir ve hakikaten ufuk açıcıdır. Alaaddin Es-Semarkandî'nin bir özelliği daha var daha var ve sormuştunuz. Hiç bayanlardan fakih yok mu diye, meşhur alim yok mu diye Evet, Alaaddin es kızrı de Fatıma devrinin en alimlerinden birisidir. Devrinin en alim insanlarından bir tanesi bu Alaaddin Es-Semerkani'nin kızı Fatıma'dır. Tarihte bilinen kadın en nasıl diyeyim tabi sahabi Ayşe validemizlerin sonra sonraki devirlerde bilinen fıkıh ilmiyle tanınan en fakih kadın budur. Bize bilgisi gelen, evet fetvalarda babasıyla birlikte imzasının çıktığı bilinir. Evet. Daha sonra Alaaddin es kitabı Tohfetül Fukaha'yı şerh eden Kasani ki Kasani Melikul Ulama diye adlandırır, Alimler kralı diye. Yani bugünkü tabiriyle tercüme edelim. Adlandırılan Kasani şerh etmiştir Alaaddin Semerkandî'nin Mizanül usulünü e, Alaaddin Semerkandi bu şehri çok ama çok beğenmiştir ve kızı Fatıma'yı da talebesi Kasani ile evlendirmiştir. Böylece kaynaklarımız fetvalar artık üçlü imzayla çıkmaya başladı diyorlar. Yani Dolayısıyla Alaaddin Semerkandi, İmam Kasani ve kızı Fatıma'nın imzalarıyla çıkardı diyorlar. Hatta darbi mesel, latife yollu bir darbi mesel diyorlar ilmini aldı akhaza ilme ve şerh et ve تزوج بنت diyorlar. İlmini aldı, tuhveyi şerh etti, kızını da aldı diyorlar. İlmini almakla kalmadı, kızını da aldı ifadesini kullanıyorlar. Yani bu aile gerçekten bir ilim ailesi olmuştur. Onun tekrar ediyorum. Mizan'ın usulü Türkiye'de baskı olarak var mı bilemiyorum. şey olarak ama Katar'da çok güzel bir baskıyla basıldı. Bir nüshası bende var. Evet, yine el-usul diyorsunuz. Hanefiler de dedik ya, usul çok gelir diye. El-usul ismiyle ama neyse, usulü pezdevi diye bilinen el-usul diye. Fahrül İslam el-pezdevinin bir kitabı vardır. Fahrül İslam el-pezdevinin kitabı, vefat tarihi 482'dir. Bu bir, yani bir önce olmalıydı mizan-ül Çünkü mizan-ül 500'lü yılların e, tarih itibariyle bir önce olmalıydı. Biraz da şundan belki sona aktardım. Çünkü şerhiyle çok meşhur bu. Şerhinin adı Keşfül Esrardır. Abdülaziz Bukhari diye birisi tarafından şerh edilmiştir. Beraber basılıdır. Şerhi keşful Esrar Abdülaziz Bukhari tarafından onun vefatı 730. Şimdi Hanefi usulünün temelini bu kitaplar oluşturmuştur. Daha sonra yazılan kitaplar hep bunlara atfedilen, bunlardaki bilgiyi özetleyen veya genişleten, şerh eden, bu kitaplara bilgi ekleyen kitaplar olarak daha sonraki yıllarda devam etmiş gitmiştir. Ama bu arada bir şey daha meydana gelmiştir. İki metodu birleştirmeye yönelik eserler de yazılır olmuştur mütekellimin usulü ile fukaha usulünü bir araya getiren ikisinde istifade edilecek bir konumda bütünleştiren kitaplar meydana gelmeye başlamıştır. Bunların en göze batıcılarından bir tanesi Bediun Nizam diye bir kitaptır. Bediun Nizam Bediun Nizam Pezdevî'nin usulü ile Âmidî'nin usulünü yani olgunluk devrinin iki kitabını birleştirmiştir. Çok fazla misal vermeyeceğim bunlardan. i̇bn Saatin'indir. Güzel bir kitaptır. Tenkih diye bir kitap yazılmıştır ve Tavdih diye şerhe edilmiştir. Tenkih ve Tavdih diye Tek bir kitaptır. Yine Tahrir diye bir kitap. İbn-i Hümam'ın, Kemalettin i̇bn Hümam'ın kitabıdır. Tahrir, bu iki usulü birleştiren kitaplardandır. Kemalettin İbn-i Hümam hemen hemen Hanefi mezhebinde en çok tanınan alimlerdendir Türkiye dışında. Ne hikmetse Türkiye'de çok fazla tanınmıyor. İlim ehli yani bu ilimle uğraşan insanlar biliyorlar. Ama ne hikmetse insanlarımız çok fazla bilmiyorlar. Tabi bir şey daha söyleyeyim şimdi şu olarak. Epey Sivaslı vardır içeride. İstanbul'da epey Sivaslı olduğuna göre. Burada da epey Sivaslı vardır. Bunun ayrı Kemalettin İbni Hümam'ın ailesi Sivas kökenlidir. Sivas'tan Mısır'a gitmişlerdir. İskenderiye'ye yerleşmişlerdir. Onun için Kemalettin İbni Hümam Es Sivasi Thümme İskenderani diye geçer. Yani önce Sivaslı sonra İskenderiyeli alim diye geçer. Ee, İbn Hümam'ın babaları, dedeleri intikal etmişler. İbni Hümam'ın Sivas'ı gördüğünü zannetmiyorum. Böyle bir bilgi de bize gelmiyor. Ama kaynaklarda ailenin temelinin Sivaslı olduğuna dair açık kesin ve net bilgi var. Anlaşıldı? Bu bunun için Sivasta sempozyumlar yapıldı. İbn Hümam sempozyumları yapıldı. Artık biliniyor. Giderek de işte geliştirilmeye, tanınmaya, eserleri paylaşılmaya devam ediyor. Hidaye'nin en güzel şehirlerinden bir tanesi ona aittir. El Hidaye isimli fıkıh eserinin şerhi <gülüyor> Fetul Kadir lil Ajiz el Fakir fakirin kitabı manasına aciz fakirin kitabı. Fethül Kadir isimli eser, ona ait olan eserdir. Şerh gerçekten kıymetlidir. Tamam, şimdi iki metodun eserleriyle ilgili bilgileri paylaştık. Şimdi tekrar ara sokaklara dalmıştık, tekrar ana caddeye gerisin geri dönüyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den ve tabiler devrinde de Biliyorsunuz önce fıkıh ilmi gelişti. Bir taraftan ne caizdir, ne caiz değildir, ne helaldir, ne haramdır. Nasıl davranılması, nasıl yerine getirilmesi gerekir? Bu tür soruların cevapları verilirken bir taraftan da genel prensipler ve kaideler de oluşmaya başladı. Çünkü görüyorsunuz ki o verilen hükümde temel bir prensip var bazen bu hadisin kendisi ayetin kendisi bunu size söyletiyor bazen yan yana birkaç tanesi gelince söylettiriyor misal olarak veriyorum şimdi bununla ilgili misaller sıralayacağım mesela zaruretle ilgili ayet-i kerimeler var biliyorsunuz zarurat halinde işte ancak işte zarurat hali olursa ancak mahmasa dediğimiz insanın zora düştüğü meşakkat içerisine düştüğü anlar olursa ayet-i kerimelerde illa tum. siz buna mecbur kalırsanız ayet-i kerimeleri var şimdi bunlara bakıyoruz diyelim ki bir insan şimdi düşünüyoruz bir insan dağda diyelim ki uçağa düştü karlı bir bölgede yanında yiyecek içeceği yok çevresindeki insanlar ölmüş ee, nasıl diyeyim ee, ne bulmuş Diyelim diye, ki domuz eti demeyelim, çirkin olmasın diyelim ki işte nasıl diyeyim şarap bulmuş, o da başka çirkin ya diğer bilmem ne kısaca caiz olmayan bir yiyecek bulmuş. Şimdi şöyle diyebilir mi? Nasıl olsa ben yalnızım, yiyecek başka şey de yok, hayatta hiç içki de içmedim, güzelce bir kafayı çekeyim. Bunu diyebilir mi? Hayır. Yani bu diğer İslami kaidelerle yan yana getiriyorsunuz. Ne diyorsun bu sefer? Kendine enerji verecek kadar. Kendini soğuyacak, koru koruyacak kadar. Çünkü başka yerlerde de bakıyorsunuz hazır işte domuz eti var hiç de yememiştim yiyeyim atıştırayım. Hayır. Ne olacak? De zaruret miktarı neyse. Kendini koruyacak miktar neyse. Bakıyorsunuz başka hadiselere, başka şeylere bu İslam'ın yapısına uygun değil. Bunun bir sınırının olması gerekiyor. Çünkü başka yerlerde sınırlamalar var. O zaman bütün bunları, söylenilenleri, yapılanları, amel edilenleri yan yana getirdiğinizde hemen kendiliğinden şöyle bir kaide ortaya çıkıyor. اِنْ ضَرُورَ bi بِقَدْرِهَا Zaruretler miktarınca tayin edilir demek. Nereye kadar zaruretti bu? Nereden ötesi zaruret değil. Nereye kadar ben bununla amel edebilirdim? Nereden öte amel edemem. Bunun mutlaka bir, efendim zarurettir. Bu zaruret beni mecbur bırakan bir zaruret midir? Günümüzde ifade edilen şeylerin bir tanesi. Hocam kendi kendimize ev alacak paramız yok. Dolayısıyla nasıl diyeyim zarureten bankadan kredi almak zorundayız. Bu zaruret mi? Eğer zarurete düşmüşsen bir hadisede bunun boyutu nereden nereye kadar? Dolayısıyla hemen geliyor bu hadiselerin içerisinden önümüze bir kayda çıkıyor. Zaruretler kendi miktarlarınca tayin edilirler. Ondan öteye geçemezler. Geliyor önümüze bir sınır koyuyor. Alın size nasıl diyeyim fıkhın içerisinden bir kayda çıkıyor. Şimdi yine bakıyorsunuz delinin aklı geçerli olmuyor. Çocuğun aklı kendi başına geçerli olmuyor. Ak ah, Akdin geçerli olması için, bir konuda karar verebilmesi için ergenlik çağına girmiş olması lazım. Akli dengesinin yerinde olmuş olması lazım. Ama bir taraftan çocuklar da alışveriş yapıyor. Çocuğun eline ekmek parasını veriyorsun, 7 yaşındaki çocuk gelip ekmek satın alıyor geliyor. Bakkalların yumurta satın alı geliyor. Başka eşyalardan tezgah başına bırakılıyor ve benzeri. Bütün bunların bir şeye oturması lazım. İlk önce. Bakıyorsunuz, çocuğun eğer babası çocuğu göndermemişse, annesi göndermemişse, gider bakkaldan, çocuk gelmiş seninle bir şey olma, ben göndermedim. Bu çocuğun kendi kendine aldığı bir şeydir. Sen bunu niye çocuğa sattın diyor. Çocuk lüzumsuz bir şey almış bakkaldan. Hiç çocuğuna bağdaşmayan bir şey almış. Bakkal buna itiraz edemiyor. Bugün de ede ede ne olacak çocukta iyi ile kötü ayırt etme 6-7-10 yaşındaki çocuklarda ayırt etme hassesi var ama iradesi nedir henüz çocuğun e, nasıl diyeyim aklını dengeleyemiyor menfaatleri dengeleyemiyor çocuk kendini eğlendirecek şeye meylediyor. Çocuğa bayram haçlığı verseniz, eskiden o artık görünmüyor, yasaklandı mı, ne oldu, kayboldu gözlerden, çıtır pıtırlar vardı. Bir yere sürdüğün zaman çatır çatır patlardı, ortaya atarsanız zıplı zıplaya, orada pam pum pam pum patlar giderdi. Bir yere sürtmekle mantar vardı, mantar patlatırlardı, yani bol bol mantar mantar olurdu. Çocuğa bayram haçlığı verseniz yüzde seksenini gider bunlara harcar. Dolayısıyla bakıyorsunuz çocukların ne oluyor? Ebeveynden birisinin, verisinin iradesiyle çocuğun ida iradesi birleşince ne oluyor? Çocuğun alışverişi geçerli oluyor. Ama çocuğun kendi başına yaptığı bir alışveriş ise geçerli olmuyor. Bunun kaydeleri oturuyor ama bütün bunlardan, yapılanlardan şöyle bir genel kayda çıkıyor: İnna sıhhat el ibarati bil akli ve temiz. Bir ibarenin sahih olması için mutlaka aklın bulunması lazım, deli olmaması lazım temyiz iyi ile kötüdün ayırt edebilecek bir vasfın iradenin olması gerekiyor. Temyiz gücünün olması gerekiyor. Alın çocukların muamelesine bakıyorsunuz hepten geçerli siz sayamıyorsunuz diğerlerine bakıyorsunuz vesaire kabul edilene bakıyorsunuz edilmeyene bakıyorsunuz ortaya ne oluyor? Fıkhi bir kaide gelip çıkıyor innel innesi hatal ibârati bil aklı ve temyiz bir ibarenin sahati, akla ve temiz gücüne bağlıdır deniyor. Bunlar fiilen hadisenin içerisinde kendiliğinden ortaya çıkan şeylerdir. Şimdi bir başka kaide, innel hurriyete, hürriyet, kânet lil ademi insan oğlu için şöyledir, bir aslı cibilleti hılkatinden gelir. Yani hürriyet İnsanın yaratılışından gelen bir vasıftır, kendimeti tıpkı zimmet gibi. Zimmeti şimdi anlatmak uzunca bir hadise ama e, netice itibarıyla öyle. İnsan oğlunda bir zimmet, zimmet var, tarife mümkün değil. Ama çok kıymetli ve olması gereken bir şey. Şöyle diyeyim, insan oğlu borçlanır. Ne kadar borçlanır? Malı kadar diyemiyoruz çünkü malı olsaydı borçlanmazdı. Malı yok ortada, zimmetine bağlı borçlanır. Yani bu insanın varlığı devam ettikçe bu borcu ödemek için çalışabilir. Elde etmeye çalışabilir. Ortada malı yok ama o zimmete güvenilerek bu insanın boşlanması kabul ediliyor. O zimmetle her insana doğuştan Cenab-ı Allah onun varlığıyla beraber ruh gibi kısaca insanda bir zimmet duygusu, mesuliyet duygusu var ediyor. Bu mesuliyet duygusuyla boşlanıyor. Bu mesuliyet duygusuyla tahhüt veriyor vaatlerde bulunuyor ve bunu yerine getirmek için de insan eğer ahlakının şaftı kaymamışsa bunu yerine getirmek için çırpınıyor. Dolayısıyla bunu yok sayarsak o zimmeti çok şey insanlık kaybeder. Hürriyet de böyle neden gelir? Doğuştan gelen bir hastettir, Sonradan kazanılmaz. Fıtratında vardır bir insanın hür olma duygusu. cenab Allah'a Allah hak kuldür insanoğlu. Sadece insana kul değildir. Dolayısıyla bir insana köle edinebilmek İslam hukukuna göre de çok çok zor bir hadisedir ama kölelikten kurtulmanın en küçük bir sebebi bulunduğu an derenin asıl yatağına döndüğü gibi tak asıl mecrasına döner insanoğlu. Çünkü bunu neye bakıyoruz? İslam hukukunun işte kabul ettiği gerçeklere bakıyoruz, işte üç şey vardır ki ciddisi de ciddidir, şakası da ciddidir, şakacıktan körüye bir insan sen artık hürsün dese tak diye şakası olmaz, yani hürriyetine kavuşur, e işte kefaretle hür ediyor, işte teşvik ediyor, nasıl diyeyim insanların hürriyetine sebep olun bu arzi bir durumdur, kardeşinizi bu arzi durumdan kurtarın diyor, bütün bunları değerlendirici ortaya böyle bir kaide gelip çıkıyor. Hürriyet insanın fıtratından aslından gelen bir şeydir. Zaten hür kelimesi de yapı olarak nedir? İnsanın hırkatine uygun olana dönüşü manasınadır. İnsanın insani değerlerine zıt olan vasıftan kurtuluşu manasınadır. Evet. Şimdi birkaç daha örnek vereceğim. Yani birçok e, alışverişten, hukktan ve benzeri içerisinden, sistemin içerisinden çıkan e, örnekler vereceğim. Sonra üzerine birkaç kelime konuşacağız. İnne femen, femen bedelin adıdır. Malın bedelinin adıdır. La yukabilü illa ma huvel asıl dünel vasıf. Temenler yani bedenler aslın karşılığıdır, vasfın karşılığı değildir. Bu kaydıya da ihtiyaç vardır. Aslın karşılığı ne demek? Şimdi bu bardak asıldır. Gözle görülen bir maldır. Tamam. Aynı zamanda diyelim ki çok şirindir. Çok güzeldir. Göze hoş hitap eder. Nasıl diyeyim çok faydalıdır. Şöyledir böyledir bir sürü özellikleri var. Bir ev çok güzeldir. Bir bahçe çok güzeldir. Çiçekleri çok güzeldir. <gülüyor> Kısaca o güzelliğe ayrıca para veremezsiniz asıl olmadan onlar hiçbir değer ifade etmezler. Tamam mı? Rüyasında suç işleyen birisini Hazreti Ali'ye getiriyorlar. Suçunu açıklıyorlar. Diyorlar ki bu rüyasında böyle böyle böyle görmüş cezalandırılmasını istiyoruz. Ali radıyallahu anh'ın çok hikmetli sözleri ve davranışları vardır. O da çok güzel bir hüküm veriyor. Bu adamı güneşe dikin nasıl diyeyim gölgesini sopalayın diyor. Şimdi <gülüyor> Şimdi karşıdaki insan bunu idrak etmiyor. Sana kadar getirmişse bunu cezalandır diye hak eden cezası budur. Yani bunun başka türlü izahı yoktur. Yani pra pratik izah ve çözüm yollarındandır. Dolayısıyla insan ne, ne yapacak? Hadiseyi doğru değerlendirecek, doğru algılayacak ve meyvesini de doğru verdirecek. Buna, buna ihtiyaç vardır. Şimdi şey de öyledir. Diyelim ki bir çiçeğin görünümü çok güzeldir. Çiçeğin görünümünü satamazsınız. Nasıl diyeyim, ee, vasıflarını satamazsınız. Vasfı değere değer katar neyle? Aslıyla çiçekle beraber şu saksıdaki çiçek diyelim ki 10 liradır. Şu saksıdaki aynı çiçek, aynı cins çiçek 15 liradır. Niye? Görün mü? Daha güzeldir, şekli daha güzeldir. Böyle vasıf olur. Bu değer, değere değer katar. Ama ben şu çiçeğin sadece size nasıl diyeyim, ...görünümünü sattım dersen... ...bunun bedelle karşılığı yoktur. Hani meşhur bir hikaye var. Ee, ne yapmışlar... ...Nasrettin Hoca'ya diye anlatırlar bazılar. ...adam ha, odun yarıyormuş... ...o baltayı salladıkça... ...bu da hıh diye ona ses sesle destek veriyormuş. Ondan sonra odun yargı... ...parçalanmış, dağıtılmış ücreti istenirken... ...bu da payını istemiş. Ben de sana yardım ettim ya diye... ...nasıl yardım ettin? Ses çıkararak yardım etmiş. Dolayısıyla onun bedelini istiyor... Hoca kadı hoca’ya götürülüyorlar. Hoca da diyor kaç para aldın sen diyor. İşte şu torbadakını eskiden küçük torbalar halinde verilirdi. Ne ver bakayım o torbayı bana diyor. Hocaya veriyordu torbayı. Hoca torbayı alıyor. Gel yaklaş yanıma diyor. Öbürü de yaklaşıyor. Sallıyor cıngır cıngır cıngır. Dinledin mi? Dinle aldığın ücretin git diyor. Bu ücretin karşılığı bu olur. Yani vasfın karşılığı olmaz. Dolayısıyla ne deniyor? Yani bu bir kaydedir. Ee, ücretler aslın karşılığıdırlar. Yoksa vasfın karşılığı değildirler e, özelliğini oluyor. Bunlar işte yerli yerine giderek kaydelerle hadiselerle oturuyor bir fıkıh kaydısı haline gelmeye başlıyorlar. Ve kendiliğinden giderek dev gibi bir fıkıh işte oluşmaya başlıyor daha ilk devirlerden itibaren. Bunlar giderek çoğalıyor, çoğala çoğala, nasıl diyeyim, bir binanın e, unsurları gibi artık birbirlerine kenetlenerek hem fıkhi kaideleri, fıkhi kaidelerinin arkasından da usul oluşturuyor. Demin zannediyorum, başta söyledim, tekrar onu vurgulayıp devam edeyim. Fıkıh, tekrar ediyorum, usulden önce oluşmuştur. Dolayısıyla fıkıh usulden önce oluşmuştur, önce gelişmiştir. Çünkü ihtiyaç birinci derecede onadır daha önce yine bunu ifade etmiştim, tıpkı şahısların dili konuşması gibi. Dil gramerleri tespit edildikten sonra konuşulmamıştır, dil konuşulmuştur, zenginleşmiştir, daha sonra gramer kaideleri ortaya çıkmıştır ve belli bir ilmi çerçeveye oturmuştur. Bazen direkt olarak hadislerden, ayetlerden alınan kaideler de vardır. Ayetin kendisi, Hadisin kendisi kaide gibidir. Mesela, ad darar mdfuun fil İslam. İslam'da darar daima def edilir. Yok edilmeye çalışılır. Karşı konulur. İzale edilir. Şimdi zarar önlenmeye çalışılır. Bu neredendir? La darara bara darara fil İslam diye bir hadis şerif var. İslam'da ne zarar vermek vardır? Ne de zarar görmek vardır. Ne zarara önceden senin başlama hakkın var. Başkasına zarar verme hakkın var. Ne de bir başkası sana zarar verdi diye gidip ona zarar verme hakkın vardır. Kısası burada geçmiyor. Yani şöyle diyeyim isterseniz. Sen benim camımı kırmışsın. Sen benim arabamın farını kırmışsın. Ben de gideceğim senin arabanın farını kıracağım. Böyle bir hakkım yoktur. Mahkeme ne yapar? ''Benim arabanın farını sana ödettirir. Benim camı sana takdirttirir. Yoksa bana gidip senin camını kırma hak ve salahiyet vermez. Çünkü bu ikinci bir zarar olur. Neticede sen de zarar görürsün, ben de zarar görürüm. Bu da çok ibretli de bir hadise olmaz. Hani birisi öbürünün arabasına çarpıyordu, o da geri geri geliyor, onunkına çarpıyor. O inanda daha ileri gidiyor, geliyor güm diye vuruyor. Daha ileri geliyor, o ona bum diye vuruyor.'' Kısaca bu, bu ne olur? Karşılıklı zararlaşmadır. Böyle bir inatlaşmanın İslam'da yeri yoktur. İslam'daki genel prensip nedir? İslam'da zarar önlenilmeye çalışılır. Verilmeye çalışılmaz. Eddarar medfûun fil İslam. Bu demektir. Bu dolayısıyla o kadar çok yerde bu kaide geçerlidir ki asana kaidelerden bir tanesidir. Dünya kadar yerde gelir bu devreye girer. Buyur. Şimdi kısasta şöyle yani şöyle diyeyim. Kısasta da zararın önleşilmesi vardır esasen. Kısasta hangi zarar önleşilmeye çalışıyor? Kan davasının önü kesilmeye çalışıyor. Bu başka türlü olmuyor işte. Bu katilin kasten hedef tutarak adamın yok edilmesiyle oluyor. Eğer bunu yapmazsanız yanına kar kalıyor. Bugünkü kaldığı gibi. Dolayısıyla devam edip gidiyor. Bir sizden bir bizden, bir sizden bir bizden gitmeye devam ediyor. Bu çok ciddi bir hatadır. Daha evvel takıldım, anlattım. Dedim yaşanan hadiseyi söylüyorum. Adamcağız karşı sülaleden. İyi de birisi. Ormana geliyor. Ormanda ağaç keserken bunun ormana gittiğini haber alan bu tip insanlar aynı okula gidemezler. Adresi belli güzergahlarda ilerleyemezler. Nasıl diyeyim? Toplu bir yere gidemezler. Gecenin karanlığında gitmek zorundadırlar. Yanlarında fener olmayacak, belli oluyorlar, olmayacak. Bir sürü peşinden belayı beraber getiriyor. Nice insan vardır kan davasında bellesini terk etmiş, gitmiş başka yerlere yerleşmiştir. Niye? İrade zayıflayınca, adalet yerini bulmayınca, mahkemeler çalışmayınca böyle oluyor da onun için. Şimdi tekrar ediyorum. Yaşanan hadiseyi söylüyorum. Adam gidiyor... Ormanda odun keserken haberini alan karşı taraftaki geliyor. Çallıklar arasında pususunu kuruyor. Adamı öldürecek. Bakıyor ki adam namaz kılıyor. Düşünceye bakınız. Ve bozulan anlayışa bakınız. Namaz kılarken görünce namazda vurmayayım diyor. Günah olur. Namazı bitirsin en azından. Şimdi oturup beklerken. Ha beklerken aklına ikinci bir fikir geliyor. Yahu diyor bu adamcağızı vuracağım ama bu adamcağız iyi birisiydi. İyiliğini kabul ediyor. İyi birisin diye. Namazda vurayım namazda öldü desinler sevap alsın diyor. Adamcağızı namazda vurmuş. Şimdi düşünce tarzına bakın. Yamılınca bir düşünce nereye doğru yamılıyor? Şimdi ondan sonra neyi vuruyor? Katili de vurmuyor. Katili vursa en azından onun işlediği bir cürüm var. Ne oluyor? Onun sülalesinden bir de hastalık. Bizim sülale daha kıymetlidir. Biz daha bire iki vururuz. O bizden bir vurmuşsa biz onlardan iki vururuz. Veya daha üst konumdaki bir insanı vururuz. Can da nasıl diyeyim işlerini sızlatacak adamı vururuz. Bu da ayrı bir hastalık. Şeytan bir kapıdan girmeye görsün zaten. İlerlemeye devam ediyor. Dolayısıyla kısasla böyle bir zararlaşmanın aileleri çökerten, milletin can güvenliğini yitittiren bir anlayışın önüne geçme vardır. Ancak öyle geçiliyor. Günümüzde de öyle. Evet. Adam şimdi diyor, baba katilinin yolda elini kolunu sallarken dolaştığını gördüğünüzü görünüz. Anne katilinin zulmedenizi, kardeşinizi katleden insanı gördüğünüzü düşününüz. İnsan dayanamıyor. Hatta biliyorsunuz Abdullah İbni, Übey İbni Selül münafıkların reisidir. Onun oğlu var Abdullah pırıl pırıl bir insandır. Peygamber Efendimiz'e gidiyor. Ya Rasulallah diyor babam bunu söyleyecek tiynette yapıda bir insandır diyor. Eğer öldürülmesine fitne fesat sokmaya çalışıyor. Eğer öldürülmesine karar verilecekse diyor ne olur bunu başkasına emretmeyin diyor. Bu görevi bana verin diyor. Bir münafık yüzünden mümin kardeşime baba katili gözüyle bakmak istemiyorum diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hayır diyor. O Müslüman olduğunu söyledikçe aramızda yaşayacaktır, öldürülmeyecektir diyor. Kendisine de vermiyor ama yani böyle bir duygu var, yani insanlar bu duygular bugün hepten göz ardı edildi, ne yazık ki cinayetlerde birbirini takip edip gidiyor. Şimdi devam, bu nevi inanın dünya kadar kaide gelip devreye giriyor, hepsini mesela el vasfü la yabgâ deminki şeyle el vasfü vasf la yabgâ bidûnil asıl veya bidûnil mevsuf şeklinde var. Vasıf yalnız başına kalmaz diyor. Yani güzel nedir çiçektir. Çiçeği yok ettiniz, vasıf da yok olur. Havada boşlukta durmaz. Nasıl diyeyim, beyaz renk şu olmadan olmaz. Beyaz rengin üstünde olduğu bir varlık olacak. Böyle olacak. İyidir insan. Ama o iyilik o insanla beraber ölür. O insanın iyiliği, o insansız iyilik boşlukta havada durmaz geriye sadakayı cariye bırakır vesaire der. orada geriye bıraktı asılların meyvesidir anlaşıldı vasır sarılık kırmızılık iyilik cömertlik güzellik ve benzerleri mutlaka üzerinde duracağı bir asıl ister falan insan iyidir Ali iyidir Fatıma iyidir nasıl diyeyim işte çiçek çok güzeldir güzel kokuludur ve benzeri mutlaka asıl olacak onunla beraber durur. Bu kaideleri tespit fıkha ileride büyük bir ufuk ve büyük bir güzellik getirmiştir. Şimdi yine ayet-i kerimelerin içerisinde bir şey bakıyorsunuz. Bu biraz da şu andaki söyleyeceğim ne kay, usul kaidesidir. Emir vücub ifade eder nehi haramiyet ifade eder. Emir vücub ifade eder nehi Nehiye biz dilimizde nehyede emir diyoruz ama bu farklı bir şeydir. Yani tekrar ediyorum Arapça'da farklıdır. Doğrusu da ayrı bir adının olması gerekir. Yap emirdir, yapma nehidir. Dilimizde ikisi de emirdir. Biri olumlu, biri olumsuz emir şeklinde açılmıştır. E, emir vücub ifade eder. Genel prensip budur. İstisnalarına bakılır. Yine nedir? İslam'ın geneline bakarak, Eşyalarda asıl mübahlıktır denilir. Emir vücub nehi haramiyet ifade eder. La takrabu zina zinaya yaklaşmayın haramiyet ifade eder. Ekmet salate namaz kılın farziyet ifade eder. Vücub kelimesinin içerisinde farziyet vardır farziyet ifade eder. Vacip kelimesi, namaz ibadetlerin dışında, hanefilerde dahil olarak daima farz manasına kullanılır, bilesiniz. Bir tek ibadetlerde, hanefilerde vacip farklı bir manada kullanılıyor. Farzın bir alt mertebesi manasında kullanılıyor. Şimdi böylece işte hükümler, hükümlerden kaideler, kaidelerden usul ortaya çıkıyor ve netleşiyor. Şimdi burada belki bir şey daha hakkında ön bilgi edinilmesinde fayda var. Hüküm diyoruz. Hükümler bir şey hakkında varılan ve verilen karara denilir. Hüküm bir şey hakkında işte uğraşıyorsunuz bir karara varıyorsunuz. Bu vardığınız karara ve bunu kelimeye ifadeye döktüğünüzde de verilen karar haline geliyor. Verilen karara denilir. Hükmün kaynağı üçtür. Birincisi akıldır. İkincisi histir yani duyulardır. Üçüncüsü şeriattır. Geleceğim misallendireceğim. Akli hükümler vardır. Mesela örnek veriyorum. Basit bir örnek vereyim ki kolay anlaşılsın diye. Bir, ikinin yarısıdır. İki buraya görseniz bir de aynı şeyden korsanız bu bunun yarısıdır. İki zıt bir arada olmaz. Bardak hem burada var hem burada yok olmaz. Aynı anda. Tamam mı? Aynı anda. İki zıt bir arada bulmaz. Bunlar aklın verdiği hükümlerdir. Bir şey kendi parçasından büyüktür. Tekrar ediyorum. Bu masa kendi parçası olan bu bacağından daima büyüktür. Bir portakal kendi diliminden daima büyüktür. Bir daire kendi odasından daima büyüktür. Bunlar aklın süratle vardığı kararlardır ve çok kesin ifadelerdir. Kesin ilim ifade ederler. İkincisi hissi hükümler. Mesela duy organlarıyla aldığımız hükümlerdir bunlar. Ateş yakıcıdır. Çünkü denemişizdir. Çocuğa da öyle öğretiyoruz. Farkına varmadan ütüye dokunmasın diye. Çay bardağını tutmasın diye. Demliyi tutmasın diye. Ne yapıyoruz? Elini bardağa yavaşça dokundukturuyoruz. Dıs e, diyoruz. Elini bir çocuk yakıyor çekiyor. Ondan sonra kendi uzatıyor dıs diyor arkasından. Niye? Kesin öğrenme, hisleriyle öğreniyor ve kesin ve net öğreniyor. Günün birisinde sen farkına varmadan onu tutar, daha büyük tehlikeye düşmesin diye ona kesin bilgiyle, kesin bir rüsufla öğretiyorsun. Şey ifade eder, kesinlik ifade eder o da. Yanılmaya açıktır ama akıl onun yanılgısını doğrultur. Biraz sonra söyleyeceğim. Mesela ateş yakıcıdır. Güneş doğdu. Doğduğunu görüyoruz gözümüzde. Bu bir hissin getirdiği bilgidir. Kar soğuktur, kara basmışızdır, tutmuşuzdur, soğukluğunu hissetmişizdir. Dolayısıyla onu yakınen biliyoruz. Ama göz de yanılır, duyu da yanılır. Tekrar ediyorum, akıl onu doğruya yöneltir. Yanılır. Daha önce söyledim. Diyelim ki işte sıfır dereceli veya 1 derece, sıfır derecede doğan bir dereceli bir ko olsun. Diyelim ki 45 dereceli bir kova olsun ikisine daldırın elinizi biraz bekletin sonra 20 derecelik bir koaya daldırın. Sol elinize sıcak gelecektir sağ elinize soğuk gelecektir. O sıcaktan bu soğuktan çıktı. Aklınız diyecekler ki elin yanılıyor çünkü o elin soğuktan çıktı o da sıcaktan çıktı. Bu ikisinin hissi de değil elini normalleştir ikisi de aynı sıcaklıkta olsun o zaman bak diyecektir size dolayısıyla bunu yönlendirecektir mesela sırf gözümüzle karar vermeye kalksak gölgeler hareketsizdir dolayısıyla duruyor yerinde ama sen meşgulsen arkadaşınla konuşmaya dalmışsın bir keresinde bir gölgede oturuyordu arkadaşlar Arafat'a gitmiştik şimdi şurada hasırın şu tarafında bir buçuk adamlık gölge var hasırın bu tarafında da yarım adamlık gölge var Şimdi geldim ben yarım adamlık gölgeli oldu. Hocam dediler buraya geç. Yok dedim ben burada kalacağım. İnat ettim. Neyse konuşmaya daldık. Tamam zorlamayalım falan dediler. Biraz sonra oradaki arkadaş da dışarıda kaldı. Ben götürdüm. Gölge oraya doğru geliyordu. <gülüyor> Konuşurken daldım gittim. Takıldım biraz sonra. Gölgenin bana düştüğünü anlayınca dedim. Ben gölgedeyim. Bak orası şimdi güneşte. Falan onlar da takıldı. Niye? İlerleyince gölgenin yer değiştiriyor. Ama siz gölgeye baksanız Direğin gölgesi hareket etmiyor. Bal gibi hareket ediyor. Hızlandırılmış şimdi şeyler var. Yani bereket versin. Çiçekler biz hareket etmiyor zannediyoruz. Birçok şeyle hele üzüm bağlarına bakınız. Nasıl o kancaları arıyor, takılacak yer arıyor. Tutunuyor, ondan sonra sarılıyor, yola devam ediyor. Onlar hep hareket ediyorlar. Demek ki gözümüz onu algılayamadığı için bizi yanıltıyor. Yine aynı, aynı şekilde ayı e, nasıl diyeyim? E, algı yürümüyor gibi görüyoruz yürüyor ve benzeri yani göz yanılgı ama tekrar ediyorum akıl ne yapıyor sen tamam gölge hareket etmiyor gibi görünüyor ama buna bir saat sonra bakarsan bu taraf gölgede kalıyor sabah şurası öğlen şurası seni doğrultuyor bunun gibi daha yani bir hayli misal var e, dolayısıyla ama yine de his yine de duyular çok ciddi bir bilgi kaynağıdırlar aklın gücüyle birleşince Tamam, şimdi kulaklarımız da mesela insanı yanıltıyor, sesler birbirine benziyor. Ayşe validemiz biraz da kıskançlık ifade eden bir ifade kullanıyor. Nedir? Dışarıdan hale gelmişti diyor. Hale kim? Hazreti Hatice'nin kız kardeşi, kardeşi. Hale gelmişti diyor, dışarıdakılarla konuşunca sesi Hatice'yi çok andırıyordu diyor. Birden Allah Resulü diyor, nasıl diyeyim? Heyecanlandı diyor. Sonra halededi diyor. Tabi o heyecanlanınca Hatice Hatice Validemizin sesine heyecanlanışına Ayşe Validemiz heyecanlanmış. Ayrıca kendisi onu söylemiyor. Ama o zannetti bir anda diyor, heyecanlandı diyor, gelen haleydi diyor. Ses insanı, ses de yanıltıcıdır. Ama tekrar ediyorum, bir müddet sonra insan ona ek bilgilerle tehil etmeye çalışıyor o mudur şu mudur bu mudur diye daha sonra netleştiriyor Bu yüzden bizi de yanıltan araba sesimi işte motor sesimi uçak sesimi veya şu sesimi bu sesimi birçok şey e, biz de akıllı bütünleştiriyoruz yeniden deniyoruz e, soruyoruz ediyoruz o muydu gelen şu muydu sesi şuna benzedi ve benzeri diyoruz daha sonra doğru Neyse öğreniyoruz ama tekrar ediyorum bütün bunlara rağmen his Ciddi bir ilim kaynağıdır. Ve hüküm kaynağıdır. Şer'i hükümler dedik efendim. Şer'i hükümler biliyorsunuz bunu sık sık üzerinde duracağız ama kestirmeden gidiyorum anlayasınız diye neyi kastettiğimizi. Farz şer'i bir hükümdür. Vacip şer'i bir hükümdür. Sünnet öyledir. Bunun zıt tarafına geçelim. Haram öyledir. Helal öyledir. Mübah öyledir. Kaynağı naslardır. Kaynağı naslardır. Yani ayet ve hadislerdir. Üzerinde daha sonra tekrar gelip duracağız. Faz vacip, sünnet kastediyoruz şeyde hükümlerden. Haram, helal, mübah. Şimdi tabi sadece ilmi alanda genişleme olmuyor. Giderek İslam da genişliyor. Sorular çoğalıyor. Hüküm veren hakimler de çoğalıyor. Çünkü ülkenin dört bir tarafında sorulan sorulara cevap verecek hakimler ihtiyaç var. Prensipler tespit edilmeye başlıyor. Betül mal giderek büyüyor. Devletin maliyesinin hukuki kimliğinin olduğu ortaya çıkıyor kendine ait. Çünkü devlet alacaklı. Bugün halife filandı, o halife gitti, devlet reisi gitti, yerden başka devlet reisi geldi. Sen bir önceki devlet reisine borçlu değildin. Sen Beytülmal'e borçluydun. Onun şahsı devam ediyor. Dolayısıyla senin borcun da devam ediyor. Bu nevi hukuk sistemleri ortaya çıkmaya başladı, netleşmeye başladı. Bunun izleri de naslarda bulundu. Şimdi devletin maliyesinin de hukuki kimliği giderek netleşti. Daha Ebubekir devrinden itibaren kısımlara ayrılmaya başladı. Mesela Peygamber Efendi'nin devrinde de vardı. Ama geçici binalardaydı. Gelen zekat malları oraya depolanırdı. Gelen cizce ve haraçlar Peygamber Efendi çok defa elinde tutmazdı, dağıtırdı. Ama daha sonra giderek depolama ihtiyacı ortaya çıktı. Yeterinden fazla gelmeye başladı. Çünkü fetihler ganimetleri getirdi. Ganimetler depolar ihtiyacı ortaya çıkarttı. Bunun için cize ve haraç bölümü oluştu maliyede. Aynı zamanda humus dediğimiz beşte bir yani ganimetlerin ve madenlerin beşte birinin depolanması gereken mali merkezler ortaya çıktı. Zekat ve öşür bölümü yine mutlaka gerekiyordu. Zekat ve öşürün başka malla karışmaması gerekiyordu. Çünkü zekatın öşürün verecek ehli var. Dolayısıyla bu insanlar için merkezler oluşturuldu. Yine kaybolan müminlerin kaybolan malları vardı. Onlar emanete alınmalıydı. Yine aynı şekilde örüp de geride mirasçısı bulunamayan insanların malları vardı. Yine bunların depası oluştu. Dolayısıyla bununla beraber ufuk da genişlemeye başladı. Askerde divan tutulmaya başladı. Şimdi dolayısıyla bütün bunlar genişledi, büyüdü, dallandı, budaklandı. Bununla beraber fıkıh da büyüdü. Ve giderek netleşmeye başladı. Kaideler büyüdü. Burada ben istersen durayım. Çünkü sorular oluyor. Sorulara belli bir zaman dilimi bırakalım. Çünkü arkasından başka noktalarda gelecek nasip olursa. Hı hı. Merhaba. Hocam ben şunu öğrenmek istiyorum. Şimdi biraz evvel son konuşmamızda da geçti. Şimdi hani işte devletin bir takım birimlerinin oluşması gündeme geldi dediniz ya, yani parasal anlamda işte biriken zekatlar veyahut da farklı şeyler şimdi zaman zaman duyuyoruz ee, bazen insanlar şöyle söylüyorlar bazıları hatta etiketi olan insanlar da söylüyor bunu ee, İslam'da devlet diye bir şey yoktur diyor sanki İslamiyet ferdi tamamen ferdi bir şeymiş gibi buna ihtiyaç yokmuş gibi yani ben bunları dinlediğim zaman, duyduğum zaman şöyle bir şey anlıyorum. Yani bir düzensizliğe gider bu esasında. İslamiyet normalde düzensizliği istemez. Gerçekten yani bunu destekleyen bu anlamda hadislerle, ayetlerle İslamiyet'te devlet kavramı yok mudur? Yani İslamiyet tamamen ferdi bir şeyi mi emreder? Yaşamı mı emreder? Biraz söyleyeceğim ağır olacak ama Düz söyleyeyim, düz söylemeyi seven birisiyim. Bunu inanarak dile getirmek, şu cümleyi inanarak dile getirmek, İslam'da devlet yoktur. İslam sadece bireysel yaşanır. İslam sadece Allah'la kul arasındadır. Sosyal hayata intibak etmez. Cümlesini bilerek, inanarak söyleyen insan ya haindir ya ahmaktır. Üçüncü bir şey değildir. Ya ihanet ediyor haindir, yahmaktır. Ya Şöyle diyelim, <gülüyor> Cenab-ı Allah yeryüzünü yarattı. Binlerce nimetle donattı ve muazzam bir intisam içerisinde yaşanıyor. Kendine ait kanunları var. Milyarlarca tonluktaki gezegenler semada durabiliyor. Boşlukta durabiliyor, bir yörünge takip ediyor, bir kanunu var. Olmasa kimse yarından emin olamaz. Yer çekiminin kendine ait bir prensibi var. Her şeyin bir prensibi var. İnsan hayatı bu kadar kıymetli olan, mahlukatın en şereflisi olan insanın hayat nizamı yok ve Cenab-ı Allah o insanı yeryüzüne başıboş bırakmış. Bunu düşünmek bile Allah'ın kudretini inkardır. Nitekim Cenab-ı Allah, <gülüyor> siz başıboş bırakılacağınızı mı zannediyorsunuz diyor. Bu bir. Ondan öte de çok daha şey var. O zaman Cenab-ı Allah bu kadar hükmün niçin indirdi? Neden bu kadar ayetlerin, hadislerin içerisinden hüküm çıkıyor, kaydeler çıkıyor, sistem çıkıyor? Pekala İslam'ın bu kadar binlerce kaydesi var. Cinayet ile ilgili var, ticaret hukuku ile ilgili var. Sarf mübadelesi dediğimiz altın, gümüş, döviz ile ilgili hükümleri var. Kefaletle ilgili var, vekatle ilgili var, hukuku ile ilgili var, devletler rahatsızla ilgili hukukla var. Pekala, Cenab-ı Allah biz bunu yapmayacaksak, yaşatmayacaksak niye emrediyor? Bunu düşünmek bile yani nasıl diyeyim, tekrar ediyorum, ya hainliktir ya ahmaklıktır. Bir başka gerekçesi de ciddi olamaz. Cenab-ı Allah yeryüzünde, nasıl diyeyim, nizam ve intizam içerisinde yaşanılması İslamiyet gerçekten yeryüzüne bir, nasıl diyeyim, insanlık getirmiştir. Şöyle diyelim. Osmanlı Devleti yüzde ile İslam'ı tatbik eden bir devletti diyemiyoruz. Kusurları vardı. Artmıştı da. Olmasaydı yıkılmazdı. Ama hayrı şerrinden çok olan, iyi niyetli olan, mümkün mertebe yapmaya çırpınan da bir devletti. Bunu şunun için söylüyorum. Bakınız çevresindeki devletlere o da müdahale etmiştir. Diğer devletlerin siyasetine karışmıştır. Ama hiçbirisinin içerisine nasıl diyeyim onları birbirine kırdıracak, yok ettirecek, nasıl diyeyim fitne ve fesat sokacak bir üslubu kullanmamıştır. Kendine taraftar olan idareciyi seçtirmiştir. Ama bir taraftan da o idarecilerin kendi milletine zulmetmemesi konusunda onları takip etmiştir. Zulme de sebep olmamıştır. Dolayısıyla böyle bir yapı. Şimdi İslam halinde bir dünyaya da edep ve terbiye öğretmiştir canavarlaştırılmamıştır. İnsanlar Osmanlı gittikten sonraki yaşadıkları canavarlıklar bile sayılacak kadar çoktur. Biz çok şey zannediyoruz, yani harpler olmuyor zannediyor. Tersine inanın Erski cahile günlere kadar harp oluyor. Bunu şunun için söylüyorum. Birinci Dünya Savaşı Osmanlı'nın gücünün kaybolması sayesinde ortaya çıkmıştır. Hadi Osmanlı gitti, 1940-50 arasında Hristiyan dünya birbirini yemiş milyonlarca insanını katletmiştir. Perişan etmiştir insanı. Şimdi yaşananlar, Bosna'da yaşananlara ne dersiniz? Nasıl diyeyim? Afganistan'da yaşananlara ne dersiniz? Irak'ta yaşananlara dersiniz? Somali'de yaşananlara kaç tane Afrika kabilesi birbirine kırdırıldı, geçirildi? Hep altında onlar yatıyorlar. Şimdi Cenab-ı Allah dünyayı bu kadar nizamsız, bu kadar bu insanı bu kadar canavarlaşmış istemesi de normal değildir. Allah'ın yeryüzünde hükümleri tatbik edilecekse bunu tatbik eden bir nizama mutlaka ihtiyaç vardır. Bir şey daha. Allah Resulü bu devleti kurmuştur. Medine'ye intikalinden itibaren kurulmaya başlamıştır. Onun nasıl diyeyim şahsiyeti vardır devlet olarak. Hükmün şahsiyeti vardır. Beytülmal o zamandan kurulmuştur. Zekat develeri onun için özel yaylaları olmuştur. Hima deniyor buna. Koruları olmuştur. Oralarda korunmuştur. Kayıp olan insanların malları oralara depolanmıştır. Hatta bir şey daha söyleyeyim. Biraz garip olacak ama temelleri şimdi ne, şiddet gören kadınları ne yapıyorlar? Bir yere toplamaya çalışıyorlar. Şiddet gören ve razı olmayan bir kadını Hazreti Ömer ne yapmıştır? Hiç rahatsız olmayan bir yere yerleştirin bunu. Rahat vermeyecek bir yere yerleştirin demiştir. Evinde rahat huzur duymuyorum diyor ya kadın. Buna demiştir rahat duymayacağı bir odaya yani o da güzel olmasın demiştir. Yerleştirin yarın bir daha konuşayım. Kadını böyle bir odaya yerleştirmişlerdir. Yarın Hazreti Ömer ertesi gün yanına çağırtmıştır. Bugün demiştir evinden uzaksın, yuvandan uzaksın. Nasıl geceledin? Valla yıllardır demiş adam gibi bir uyku uyudum. Demiş bu yuva devam etmez demiş Hazreti Ömer. Kısaca insanların bu şekilde barınacak yeri bile olan uygulamalar gelişe gelişe temeli öyle atılmış ki yolun devamı nasıl diyeyim gelişmeyi gerektiriyor. Böylece gelişmiştir. Şunu diyeceğim Allah Resulü biz devlet idaresinden anlamayız. Ordu idare edemeyiz. Ey Ebu Cehil gel orduyuz sen idaret hiç kimseye dememiştir. Hatta bırakın onu, destek vereyim diye gelip de orduya katılan müşriklere bile onlara kızdığı için, bunların yanında yer almak istediği için, ganimetten pay almak istediği için onlara bile izin vermemiştir. Ne olmuştur? Biz kendi başımızın çaresine biz bakarız manasında kullanmıştır. Devletin temellerini atmıştır, sonraki yılları da devam etmiştir. İslam'da eğer Allah'ın hükümleri tatbik edecekse devlet zaruridir, bu da bir kaidedir. Zaruri elde olanın elde edilmesi kendisine bağlı olan şeyler de nedir farzdırlar? Onsuz bir farzı yapamıyorsan o da farzdır. Ne gibi? Abdestsiz namaz kılamıyorsan abdest de farzdır. Ve benzeri gibi. Bir farz ancak onunla yapılıyorsa o da farzdır. Bu 50 tane mantıktan gitsen aynı kapıya çıkar. Allah'ın hükümleri yeryüzünde ancak devletle tatbik edilebiliyorsa devlet farzdır. Bütün organlarıyla beraber farzdır. Çok şey söylenebilir, söylemek istemiyorum. Nakladık. Selamun Hocam. Hocam şimdi bu şehri hükümlerin uygulandığı toplumlar var. Bu toplumlar ne kadar sağlıklı ve e, Türkiye'de böyle bir uygulamaya gidilse yeterince birikimimiz, imkanımız var mı acaba? Bu üzerinde çok derin düşünülmesi gereken bir başka konu. İlk önce şuradan başlayayım kolay tarafından. Bugün İslami hükümlerin hemen hemen en çok uygulandığı ülke biliyorsunuz ki Suudi Arabistan. Suudi Arabistan bunun ne kararlarını tatbik ediyor? Vallahi alem. Yani yüzde ellisi bile yok. Mesela devletler hukukta yok. Devlet arası ticarette de yok. İş dünyada var, aile hukukunda var, miras hukukunda var ve bazıları var. Pekala bu yüzde ne kadarını adaletle tatbik ediyor? Bu da ayrı bir konu. Üzerinde duramaz. Ama bir şey daha söylemek istiyorum. Kimseyi met etmek ve zemmetmek için de söylemiyorum. Bütün dünya istatistiklerinde Suudi suç oranlarında hep sonuncudur. Bu kadar kötü idareye rağmen, bu kadar ihtimallere rağmen, bu kadar adaletsizliğe rağmen hemen hemen bütün suç ortalamalarında nedir? Dünya istatistiklerinde son sıralarda yer alır. Yine de nimetini görüyorlar. Bununla yani tekrar ediyorum. O insanların kusurunu temizlemeye çalışmıyorum. Ayrı bir konudur. Keşke adaletli olsa, keşke bütünü tatbik edilse, keşke güzel tatbik edilse, Afganistan'da yapıldığı gibi İslam'ı nasıl diyeyim, dış dünyaya yaralayıcı göstermeyen güzelliklerini sergileyen bizim de ibretle işte İslam ülkesi böyle olur diyeceğimiz yerler olsa. Bunu arzu ederiz. Tamam. İki, i̇kincisi, Türkiye'ye tatbih etmeye gelince, bakınız bir şey daha söyleyeceğim. Küfürün içi boşalmıştır, çürümüştür. İnanın yıkılmaya hazırdır. Fiske vursan göçecek. Bu bir gerçektir. Sadece Türkiye'de değil, dünyada içi boşalmıştır. Ama biz ayağa kalkmaya hazır değiliz. İnanın hazır değiliz. Olgunla ermedik. İmkanlar bizim elimize geçse, hala intikam peşinde koşan insanlar, onlar bize çok çektirdi diyen insanlar, birbirlerine tekfir eden insanlar, birbirlerine yaralayıp nifakla itham eden insanlar, saldıran insanlar türüyecektir. Biz her şeyi göğüsleyecek kadar, İslam'ı sindirecek kadar, Müslüman'a yakışır davranacak kadar, iyi ki İslam geldi, iyi ki gönüller fethetti, feth oldu diyecek olgunluğa henüz ermedik. Bu devreyi herhalde beklememiz, Buna da kendimizi madden ve mane hazırlamamız gerekiyor. Şu anda sıkıntılarımız var. Biz millet olarak bir uçurum geçtik, çok da o uçurumdan henüz daha uzaklaşmadık. İnşallah o günler gelir, İnşallah dışımızdaki insanlar da iyi ki böyleymiş, biz yanlış tanımışız derler. Biz bunu şahsi irtibatlarda çok görüyoruz. Askerde bir kardeşimiz vardı, keşke sizi yıllar evvel tanısaydım derdi. Bize karışmaktan hoşlanırdı. Biz İslam'ı hep şöyle tanıdık derdi. Muharebe alanında İslam'a çok iğrenç bir üslupla saldırı yapılmıştı. Yaklaşık onlara zaten bizi uzaklaşsın da girmişlerdi. Bir saatlik bir konuşma yaptım. Arkadaşın o saldıran arkadaş elinde de silahı öne doğru geldi. Arkadaşlarımdan da İslam'dan da özür diliyorum. Bana bugüne kadar böyle bir şey anlatılmamıştı ifadesini kullandı. Biz henüz kendi bünyemizde bu olgunluğu bir millet olarak... Müslüman kardeşler olarak temin etmeliyiz. Bakınız bacılarımızdan tebliğ yapanlardan da bir örnek veriyorum. Yaşanan örnekler. Komşu gelmiş. 15-20 gün sonra o komşuya gidiyorlar. Ona tebliğde bulunacaklar. Açık bir kadın. Oraya varıyorlar. Konuşuyorlar, ediyorlar, gidiyorlar. Çay ikramı ve pasta ikramı gelince biz namaz kılmayan bir evden çay içmeyiz diyorlar. Ne yapacaklar? Onu namaz kılmaya diyor teşvik ediyorlar. Yani Allah akıl kursak mı versin diyeyim. Ne, ne diyeceğimi ben de bilemiyorum. Yani ondan sonra o kadıncağızın Müslümanlara bakış açısına, işte tesettüre bakış açısına iyi dikkat edin. İyi örnek de var ama ben kötü örneğe veriyorum. Ne yazık ki bu yaşanıyor. Bu yapılıyor. Ondan sonra da bunu kime yaparsın? Akrabandır yakınındır, söylemişindir, yalvarmışındır, hata, olmamıştır, olmamıştır, olmamıştır, tavır alırsın. Belki yerine göre olur. Ama sonra gelmişsin, git gel, evinde ikram et, yakınlık göster, ya ben bunları yanlış ne güzel kardeşlermiş desin. Ondan sonra gün gelince o kendiliğinden başlar bu yola, çok defa demeye bile uzun kalmaz. Ama şu tavra bakınız, Ne tekrar ediyorum, yani bunlar çok acı ama hayatında bir başka gerçeği olan şeyler. Haçta bir kadıncağız geldi. Yaşanan başka şey anlatayım. Beni dedi geri gönderin. Arafat'a çıkmaya iki gün var. Beni geri gönderin. Teyze ne oldu ne gitti bilmem ne yaklaşık 50 yaşlarında işte arkadaşlar ikna etmeye çalışıyorlar. Ne oldu ne gitti deyince kafasından başörtüsünü aldığı gibi yara çaldı. Ben dedi bunu dökmek istemiyorum geri döneceğim. Niye? Hemen yana nasıl diyeyim devrede ben de dinliyordum. Hemen dedim bunun odasının yaş profilini çıkarın. Odasında kimler var? Hep nasıl diyeyim 60 yaşın üstünde kadınlar var. Niye? Bu yeni İslam'a girmiş. Başörtüsünde beceremiyor. Belli oluyor kendiliğinden. İllallah ettirmiş odasındaki kadınlar. Hemen sonradan İslam'a dönen tekstilin başında da yani da boştan olan bir kardeşimiz vardı. Kız kardeşimiz kültürlü, üniversite mezunu. Hemen onu çağırdım. Dedim bu teyzeyi sen odana al al ek yatak neri ilave ediyorsan bunu sen odana götüreceksin. Şöyle şöyle, onu odasına gönderdik de kadın rahatladı. Niye? O odasındaki yaşlı insanlar nasıl diyeyim, güya ona İslam'ı anlatmaya başörtüsünün doğru takılışını anlatmaya çalışıyorlar. Sonunda Arafat'tan da vazgeçmiş, Haçlı'nın da vazgeçmiş, hepsinden vazgeçmiş, Türkiye dönmek istiyor. Böyle bir yapıdayız. Evet. Hocam öncelikle Allah razı olsun. Gerçekten bu devlet kısmında konuşmanızdan Allah razı olsun diyor. Ee, kesinlikle bunu hata sanmakla hata <gülüyor> <gülüyor> Çünkü bu şöyle söyleyeyim, devletin ümmetin iktisadi nizamı, ictimai nizamı, öğrenim nizamını, uluslararası siyaseti, iç siyaseti belirleyen yani bunlarla alakalı kesin böyle şer'i hükümler vardı. Dolayısıyla bunları uygulayacaktı bir devlet sistemi olması gerekir. Bu da kesinlikle farz olan yani bir şeydir, Bir milletin diyor. geleceğini hazırlayan devlettir. Çoluk çocuğunun, neslinin, itibatının geleceğini ve bunu Müslüman'ın böyle bir gücü ve imkanı başkasının eline vermesi tasavvur bile edilir. Evet, evet. Soruma geçeyim hocam. Dün akşam biz arkadaşlarla e, sığara meselesini bir de içki konusunu konuştuk. Şimdi mesela e, bir adam çok hastadır, aşırı hastadır. E, i̇şte bu zarri olarak kesinlikle içki içmesi doktor tavsiye edilmiştir. Sizce bu sizce bu içilir mi hocam yani? Bir bir de sigara konusu var. Hani eşya da e, asıl olan mübahlıktır dedik. Peki e, sigara haram mı? <gülüyor> Kısa soru zencevbi istiyor. Şimdi içkiden başlayalım. Şöyle demin bir kaydı okurduk. Zaruretler miktarınca tayin edilir diyen. Tabii bir hadis şerif daha var. Cenab-ı Allah her hastalığın devası için mutlaka helal bir bitki yaratmıştır, helal bir madde vardır o iş için. Bunu aramak zorundayız. Ama tekrar gerisine geri gelelim. Şu anda bulamadık. Öyle bir hastalık var ki devamı onu çözmek için belli oranda içkide. Buna misal vereceğim. Hintliler kaçak göçek bir içki yapıyorlar. Şimdi Türkiye'de de kaçak rakı yapanlar, içki yapanlar var. Ara sıra birbirlerini temizliyorlar. <gülüyor> Şimdi takdir ilahi. Mevla bilir ne yapacağını. Ben Eminönü'nde geceliğin çok afiş astık, bir afişe çıktım. İki sarhoş meyhaneden çıktı, kavga ediyorlar. Ama biri öbürünü yatırdı, nasıl duyuyor? Ben de sarhoş ama kabul edemedim. Yani vicdanım müsaade etmedi. Vardım yanlara, bırak dedim kalk. Şimdi üstteki kalktı abi dedi. Bu alçak dedi Rabbime küfretti. Benim biricik Allah'ım var dedi. Bırak şunun dedi, canını bir okuyayım. Şimdi kendi kendime aklıma o anlaşa şey geldi. Ya Cenab-ı Allah bir sarhoştan intikamını öbür sarhoşa aldırıyor. Sana ne dedi. <gülüyor> Allah sınanlık dedim geçtim gittim. <gülüyor> Şimdi bazen hikmetin aklımızın ermediği hadiseler var ama bu tür hadiseleri yaşıyoruz. Ama <gülüyor> şeyler de öyle. Birbirlerinin canını okuyorlar. Hintlilerin hazırladığı bu içkinin bir tek devası var, belli oranda ona viski veriyorsunuz, viski hafifletiyor. Başka bulamıyoruz diyor doktor. Yani söyleyen kardeşiniz namazlı, niyazlı bir insan, mecburen geri gelmez viski de ayıyoruz. böyle birisi gelince diyor. Onu bu hafifletiyor. Devası araştırıp bulunmalı. Bulunmayan bundan dolayı mesuldür. Ama ilk önce belasını nasıl diyeyim öbür işgiden buluyor. Hoş yani üzerinde durmak lazım ama bu doktora bu ilacı kullanma diyemiyorsunuz. Yani bu devreye kadar evet. Ama bunun dışında haramda olan yani böyle çok acil bir şey varsa tıpkı işte ormanda kalmış gibi, tıpkı çöle düşmüş gibi, tıpkı şeye zaruret miktarına tayin edir, Ondan ötesi caiz değildir. Anlaşıldı? O hafifletme oranını belki vereceksiniz. Sonra başka türlü tedaviye geçeceksiniz, bakacaksınız ve bir an evvelde bunun meşru şey nedir? Onu bulacaksınız. O konuda araştırma yapacaksınız. Yani bununla ilgilidir. Sigaraya gelince. S sigarada sigaraya haram demek için bütün şartlar hazırdır. Buradan başlayalım. Tamam. Sigara içenler hiç kızmasınlar. Bir an evvel de bıraksınlar. Bütün şartlar hazırdır. Ve diğer üç mezhebin prensibine göre de sigaranın neticesi harama çıkar. Tamam mı? Hanefi mezhebeğine göre sigaranın ölçülüğe vurarsanız cevabı tahrimen mekruh çıkar. Tamam. Tahrimen mekruh kelimesinin içerisinde mekruh lafzı olduğu için hafif alınıyor. Tahrimen mekruh çok ağır bir ifadedir. Ameli açıdan haram demektir. Vacip ameli açıdan farz demektir. Tahrimen mekruh da amel açısından haram demektir. Anlaşıldı İtikaden bir insan helal olduğunu iddia ediyorsa küfürle itham edilmez. Ama şarabın helal olduğunu iddia ediyorsa ayetle sabittir, küfürle itham edilir. Arada bir tek bu fark vardır. Bunun dışında hanefilerin ve mekruhuyla diğerlerin haramı arasında çok fazla fark yoktur. Bir başka ifadeyle söyleyeyim. Hanefiler sadece ayetle sabit olan şeylere haram derler. Bu ayetle sabit olmadığı için haram demiyorlar. Yoksa haram için her şey hazır. Yine eşyada asıl ibahattır. Lafzı nereden geliyor? Bununla ilgili olarak i̇bn Abidin merhumundan geliyor. i̇bn Abidin sayıyor. Ona yakın şart sayıyor. Şu yoksa, şu yoksa, şöyle zarar vermiyorsa, şöyle zehirlemiyorsa, şuysa, şuysa, şuysa, şuysa, şuysa eşyada asıl olan mübahlıktır diyor. Yani ormanda bir ot bulsak prensip olarak doğru olan bunun yenebilmesidir. Bir mantar bulsak ancak ne zehirli olduğu tespit edilirse veya şöyle olduğu tespit, zarar verdiği ve o zaman gelmez. Prensip genelde budur. Dolayısıyla bu buru o cümleyi onun arkasından eşyada asıl olan mübahlıktır diye onun arkasından söylüyor. Ama İbni Abid'in tanımadığı anlaşılıyor. Çünkü saydığı bütün şartlar neyde var? Sigarada var. Ondan sonra en az bir 10-20 tane daha da geldi. Dünya kadar zararı da var. İsraf açısından ayrı bir musibet. Başkasına zarar vermesi açısından ayrı bir musibet. Evde, çoluk, çocuğa bilmem neye varınca kişi kendine zarar veriyor. Çevresine zarar veriyor. Ailesine maddi zarar da veriyor. Şimdi ortalamalar zannediyorum pahalandı. Sigaranın paketi ortalama bir paket 10 lira diyorlardı. Konuşurlarken duydum. Şimdi 10 liradan düşünün. Günde bir paket içiyorsa ki iki paket içeni çok. Ayda 300 lira eder. 300 lira dediğin kirafya, Bir evin kirası. 300 liralık bu adam evine meyve almıyor, dur. Kesinlikle almıyordur. Hı. Ama başka veriyor. Çocuk olduğunun rızkını gidip sigarağı verebiliyor. Hı. Kafasını, dedim. Yani Meseplerin koyduğu kaydelere göre, üç mesebe göre tekrar ediyorum, haramdır. Hanefiye göre de Ameli haramdır. Bu kadar ciddi bir meseledir. Ayrıca bir şey daha söyleyeyim. Neha Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ankülli müskirin ve müftirin diye bir hadis-i şerif var. Peygamber Efendimiz her sarhoşluk vereni yasakladı. Ebu Davut hadisi. Tamam. Ve müftirin, fütur kelimesi vücudu geren, sinir sistemini geren, kasları zafa uğradan, vücut direncini düşüren demektir. Anlaşıldı. Fütur kelimesi buradan geliyor. Petret devri de buradan geliyor. Zayıflık ifade eden, direncin düşük olduğu devreler için kullanılır. Fütura uğratmış, zayıflatmış, direncini düşürmüş demektir. Müftil kelimesi, dolayısıyla eskiler genellikle bunu uyuşturucu maddeler zannetmişlerdir. Ve öylece tercüme etmişlerdir. Uyuşturucu maddeler zaten müskir, sarhoşluk verenin içine giriyor. Anlaşıldı? Fütü pervasız manasına kullanılıyor. Yani duraklama bilmeyen deme, demek manasına kullanılıyor. İşte işte bir taraftan da işte insanın hem geliyor kullandıkça da vücut direncine düşürüyor. Bağımlı hale geliyor, israfa birçok şeye sebep oluyor. İrade düşüklüğünün de işaretidir. Ama ben diğerlerinin çok detayına girmedim. Tekrar ediyorum. Hakkında nas var mı derseniz var. Çünkü müftir kelimesini tekrar ediyorum. Eskiler uyuşturucu diye tercüme etmişler. Ama uyuşturucu sarhoşluk verenin içinde vardır. Bu dört dörtlük sigaranın tarifidir. Vücut direncini düşüren, sinir sistemini asaya geren, tabiri caizse kasların gelişimini önleyen zafa uğratan demektir. Müftir kelimesi bu demektir. Dolayısıyla kardeşlerimiz derin derin düşünmeliler. Kimseyi suçlamak istemiyorum ama bir taraftan irade zayıflığıdır. Bir şey daha söyleyeceğim. Sigara içmek çirkinliktir. Tamam. Namaz kılan kardeşimizin sigara içmesi daha çirkindir. Sakalı olan kardeşimizin sigara içmesi daha daha çirkindir. Tesettürlü bacımızın sigara içmesi çok çok çok çok daha yani, nasıl diyeyim ki çirkindir. Nokta. Buyur. Nargile de aynı çirkindir. Evet. Evet. Selamünaleyküm evet. hocam. Aleyküm selam. Kanı, kanı nasıl çıkar? içerisinde neler dolaşır? ciğer nasıl olur? Onu da Oğuz'a onu soracaksınız. <gülüyor> İnşallah hocam. Ee, benim bağlantılı bir sorum olacak da iki tane. Yani daha önce bir <gülüyor> arkadaşımızla e, bunu konuşmuştuk. Ama siz de konuşmanız arasında biraz değiniz bu. E, Abdullah İbni Bey yani münafıkların başı olan ve diğer e, münafıklarla ilgili e, yani bunlar ben Müslümanım diyorlar ama kalben zannedersem inanmıyorlar. İslam şeriatını kabul ediyormuş görünüyorlar. Fakat Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunların ne olduğunu biliyor. Evet. E, bunlara e, diğer Müslümanlar, Müslüman muamelesi yaptılar mı? Yani kendi ilişkilerinde. Bir de e, bizim hani günümüzde meşhur insanlar da var böyle ekranlardan. Ben Müslümanım, babam hacı, işte dedem e, hoca diye derler ama biz İslam şeriatına karşıyız. Yani e, İslam e, ülkede şey e, yürürlükte olmasını istemiyoruz diyorlar. Ve hatta e, bir hoca efendi e, böyle bu şekilde bir, siyasi bir liderin e, bir çirkin bir vaziyette e, ortaya çıkıp da hani partiden e, düştü, başkanlığını kaybettiği anda bile telefonla e, buna işte şeyde bulunuyor, geçmiş olsun dileklerinde bulunuyor. Bu gibi şeylere rastlıyoruz ve bunu arkadaşlarımızla konuştumuz ama bunlar olması gerekenmiş gibi sanki gösteriliyor. E, yani bize kısa bir şey sormak istiyorum hocam. Yani e, ben Müslümanım deyip de İslam şerefine karşı çıkanlara damı Aynı Müslüman kardeşimize olan ilişkimizi sürdüreceğiz yoksa farklı bir muamele mi yapacağız? Teşekkür ediyorum hocam. Çok karma karışık bir devre yaşadığımız açık. İlk önce birinci sorunun birinci tarafı kolay. Oradan cevap vermeye başlayayım. Peygamber Efendimiz evet yani münafıklar Abdullah İbni Übey İbni Selur'un ki çok açık bir nifaktır. Bunun izlerini çok çabuk belli ediyor kendisi. Çevresinde kendini tasvip eden, kendisiyle bu nifak anlayışını bölüşen bir hayli insan var. Bir de Beni Mustalik gazvesi olmuştur. Bu gazvede çok münafık iştirak etmiş, çok da e, hadise yaşanmıştır. Neden çok münafıklığı iştirak etmiştir o gazveye? Çünkü Müslümanlar kendileri kadar güçlü olmayan bir kabilenin üzerine yürümüşlerdir. Dolayısıyla kabile de zengin bir kabiledir. Ganimet bol gelecek. Dolayısıyla münafıklar o kervanın içerisinde çok durlar. Çok sıkıntılı kabileyle mücadele kolay olmuştur ama yolculuk gidişte, dönüşte çok sıkıntılı olmuştur. Buna rağmen Peygamber Efendimiz demin dedim ya Abdullah var oğlunun adı da Abdullah. Abdullah nasıl diyeyim izin vermemiştir. O Müslüman olduğunu söyledikçe aramızda yaşayacaktır ona dokunulmayacaktır demiştir. İyi ki böyle demiştir yoksa herkes şimdi birbirini münafık diye herhalde boğmaya kalkardı yok etmeye kalkardı. Şimdi daha sonraki günlerde de ne ona ne başkasına peygamber efendimizden bu nevi bir tedbirli davranılmıştır. Onun huyu bilinmiştir. Ona fırsat bırakılmamaya çalışılmıştır. Ama suçlama yöneltilmemiştir. Nifaklıkla itham edilmemiştir yüzüne karşı. Böyle bir tavır oğlu sergilemiştir belki. Ama oğlunun dışındakiler oğlu biliyorsunuz kılıcını çekerek babasını Medine'ye sokmamıştır. Allah Resulü'nden izin gelmeden bu şehre giremezsin demiştir. Dolayısıyla onun dışındaki insanlardan böyle bir muamele görmemiştir. Şimdi Peygamber Efendimiz Huzeyfe radıyallahu anhı biliyorsunuz kendi sırdaş edilmiştir münafıklarla ilgili konuda. Huzeyfe'nin görevi sadece münafıkları takip etmek ve da bilmek olduğu kanaatini zannetmiyordum. Yani bu benim kanaatim, beşerim yanılabilirim. Huzeyfe münafıkları biliyordu. Peygamber Efendimiz bu konuda sırdaşıydı. Aynı zamanda onların zararını önlemek için takipçisiydi. Böyle olduğunu anlıyoruz. Sonraki günlerde de Huzeyfe bu takibine devam etmiştir. Hatta biliyorsunuz Hazreti Ömer sık sık ona sormuştur. Huzeyfe bir cenazede varsa onun namazını kılmıştır. Halife olduğu valileri tayin ettiği zaman da görevlileri Huzeyfe'ye sormuştur. Tayin ettiğim insanların içerisinde hiç münafık var mı diye Huzeyfe radıyallahu anh kendine atıyor bir kişi demiştir. Bir kişi Hazreti Ömer kim diye sorunca bunu söyleme yetkim yok demiştir. Allah Resulü ona söyleme yetkisi bile vermiyor. Onun bu konudaki dirayetini bildiği için onu kendine sırdaş edilmiştir. Anlaşıldı? Hazreti Ömer onun kesinlikle söyleyemeyeceğini bildiği için ısrar etmiyor. Hazreti Ömer adamın yakasını hemen yakalayan birisi. Ama yakalamıyor Huzeyfe'yi takdir ediyor. Huzeyfe devamını şöyle anlatıyor. Ertesi gün o adamı eliyle gibi koymuş gibi buldu ve görevden attı diyor. Şimdi bu şekildeki bir ta takibin takipçisidir. Günümüzdeki insanların durumu biraz o günkü münafıklardan farklı. Bu münafıkların çoğu bahane uyduruyordular, zikzak çiziyordular, savaşa gitmiyordular, şöyle ediyordular, böyle ediyordular, laf üretiyordular ayrı. Ama hiçbirisi açıkça İslam'ı reddetmiyordu. Evet yani bu konum başka bir konum. İlk önce herhalde şöyle yani hemen damgayı vurmak yani buna birçoğu zaten açık. Onlara kendini açık ilan edenlere zaten açık söylemekte bir beyis yok. Ama herhalde şöyle bir şey yapmamızda günümüze fayda var. İlk önce biz bu İslam'ı yanlış tanıyan insanlara ne edip edip uğraşıp didirip İslam'ı doğru tanıtmalıyız. Ondan sonra arkadaşlar işte bu. 80 ihtilalinden sonra birçok kardeşimiz tutuklama geçirdi. Tutuklama geçenlerden bir tanesi de benim. Türkiye'ye gelince yurt dışındaydık. biz de aldılar. İlk soru şu. Sen şeriatçı mısın? 80 ihtilali ilk sorusu. Şimdi dam başında saksağın vur beline gazmayı. Şimdi kendilerine ilk önce dedim bakın. İlk önce bir şeriatı karşılıklı ne demek olduğunu bir tarif edeyim. Sonra dedim söyleyeceğimi söyleyeceğim. Şeriat Allah'ın Resulüne vahyetti. Resulünün ümmetine öğrettiği gibi İs, İslam'ı anlamak, yaşamak, yaşanmasını arzu etmenin adıdır. Şeriatçı diye buna denir. Tekrar ediyorum Allah'ın Resulüne vahyettiği, Rasulullah'ın ümmetine öğrettiği, açıkladığı, yaşadığı, nasıl yaşanacağını gösterdiği şekilde İslam'ı bütünüyle anlamanın, yaşamanın ve yaşanılmasını arzu etmenin adıdır. Ben dedim böyle bir şeriatçı. Ama sizin anladığınız gibi sadece hayatta kafa kesen, kol kesen, nasıl diyeyim çirkin yönleriyle tanıdığınız, muska yazan, büyücülük yapan bilmem ne anlamında değildir. Dolayısıyla adaleti temin eden şey, şeydir. Ben o ikincisi değil birincisinin mensubuyum ve ondan sayabilirsin dedim. Nasıl yazacaksan yaz. Şimdi adam solcuk. Komiser durdu durdu hocam dedi sen bizi dışlar gibi konuştun biz de öyleyiz ya dedi. Şimdi dedim tam öyle öyleyse kardeşiz inşallah dedim öyleyizdir şimdi ilk önce yani bunu diyorum bunun gerçekliğini hayatın güzelliğini müminin başkalarına kucak açıcı olduğunu yüzünün güler olduğunu cömertliğini nasıl diyeyim başkalarına aşağılayacak bir yapıda olmadığını elden tutacak bir ilk önce bir öğretmemiz lazım sonra bu adamlar dediğiniz adamlar başka tartlaşmış Evet. var mı? İşte yine de yine de biz herhalde sabredip sebat edip öğreteceğiz. Karlaşmışların değil. Onlara Rabbim bir an önce diyeceğiz. Hocam beş soru var. Evet. Yani sadece birisi konuyla alakalı. Onu evet. size bırakıyorum. Vakitte zaten aldın. Tamam. Sayış konuları, diğerleri konuları futbol yolları. Konuşmanız için de krediyle ev almaktan bahsedelim. Hocam bu kişiye göre değişen bir zaruret midir? Yoksa, yoksa hiçbir şekilde zaruret olmaz mı? Ve eğer zarureyse sadece finans kurumlarına finans kurumları kredi vermiyor. Onu bir şey yapalım. Kredi vermez finans kurumlara. Evi 100 bine alır. Sana 140 bine satar. Peşin alıp vade satar. Ona kredi denmez. O şekilde uygun. Evet. Öbürü size 100 bin verir. Sizden onu 140 bin ister. Birisi arada fark var. Yani rakam aynı olsa bile Burada ne fark var ne Fark var. Esasen birbirine yakın ağacın dallarının karışmasıdır. Bir hayvanı besmele çeker, kesersen yenilir. Başka şey dersen yenilmez. Dolayısıyla arada esasen fark var. Bir de mal hizmet mutlaka devreye girmeli. Sadece para girmemelidir. O malın paraya girmesinde bunda rakamlarda fark yok ama bunun uzantıları birbirinden çok farklı. Dediğim gibi şu semt ayrı bir busa Bu semtin bu evleriyle bu evlerinin birbirine yakın olması aldatıcı olmasın. Herhangi bir konuda karar vermede istişare e, istihare istişarenin hükmü hakkında ne düşünüyorsun? Öncelik hangisinde olmalıdır? Herkes istihare yapabilir mi? Herkesin istiharesine güvenilir mi? İstişare daima istihareden öncedir. Bunu bir ilk önce bilelim. İstişare edecek, fikir alacak, net bilgi toplayacak e, bu önceliklidir. İstihare iki arada bir derede kaldığınız zaman daha çok uygulanan bir hassettedir. İstihareyi yapan insan taraftır olmayacak. Tarafkir olmayacak değil. Benim canım şu tarafı çok istiyor ve istihare yatıyorum. Hayır. Ortada durabiliyorsam gerçekten iki tarafta o zaman istihara yatacağım ee, ve iyi değerlendireceğim. Yani gelen hadiselere iyi değerlendireceğim. Nasıl yapılacağını anlatmıyorum. Yani e, genellikle kitaplarımızda ilmihal kitaplarımızda var. İstihara meşrudur. Doğrudur. Ama sırası istişareden önce gelir. Ama ya isti, istişareden sonra gelir tamam istişare önce gelir. Bazı bir şey daha bazen istihareden önce bir şey daha var. Bazı alametler de belirir. Bu alametleri de istihareden sayar da değerlendirirseniz öne, öne de gelebilir. Şöyle diyeyim. Olumsuzluklar takılıyor ayağınıza. Ee, ben bir hadise yaşadım. Bir grup Ürdün'e gidiyormuş. Ben de yol güzergahından gidiyordum. Hocam sınırlarda yardım eder misiniz dediler. O gruplara sınırlardan geçişlerde yardım ettim. Ama gitmeden evvel bir kaza meydana geldi. O kaza dedim ki bu işin sonunda hayır yok. İnanın içinize böyle bir suyu yok. Hayır yok. İşte vardım, ulaştırdım. Sonra yoluma devam ettim. Bir sürü dua ettiler. Ama sonra öğrendim ki o grup Ürdün'den geri dönmek zorunda kalmışlar. Macera bir yoldu. Baştan doğru olmadığında Türkiye'den söyleyerek gidim. Hocam bütün tedbirleri aldık şöyle böyle vesaire vesaire dediler ama o grup geri dönmüş oldu ve ben o hataya da isteyerek veya istemeyerek nasıl diyeyim yardım etmiş oldum. Ee, onları oraya kadar ulaştırarak veya gümrüklerden geçişlerine yardım ederek. İnsan ama tekrar ediyorum bu konu meselenin sonunun iyi çıkmayacağının alametleri yolculuk sırasında hep vardı. Bazen bu bu hadiselerin değerlendirilmesi de istihareden bir parçadır. Kendisini hissettirir. Dolayısıyla ilk emarelerde hepten dışarıya atmayınız. Hanefi mezhebine göre bir kız anne babasının rızası olmadan bir erkek şahitler olsunlar nikahlanabilir mi? Caizdir ama doğru değildir. Söyleyeceğim. Söyleyeceğim. Bazı cemaatler bunun caiz olduğunu eğer böyle bir, böyle bir şey yaparsanız günahkar olur ancak nikah, günahkar olur diyemiyoruz yani caiz olduğuna göre ama hata işlemiş olur diyeceğim. Nikahı sahipler deniliyor doğru. Bekar kızın vekaleti kimin üzerindedir? Kime vermişse. Birinci derecede baba, baba tabi. Şöyle, şöyle diyeyim velisi denir babaya ondan sonra vekili denmez. Vekili denmesi için ne olma vekal tayin edilmesi gerekir. Şimdi bakınız doğru nikah şudur, anne yani babanın razı olduğu ve kızın da razı olduğu nikahtır. Tekrar ediyorum, bir baba, anne baba kızını razı olmadığı birine vermemelidir. Çünkü Peygamber Efendimiz görünüz diyor, görmek nedir? Fıtraten fıtrata kabullenmesidir. tamam mı? Dolayısıyla anne baba kızı razı olmadığı birine vermemeli, kızlar da anne babanın razı olmadığı birisine varmamalıdır, birisiyle evlenmemelidir. Eğer bu iki rıza birleşirse evlilikteki muvaffakiyet oranı yükselir. Günümüzde evlilikler ne yazık ki çatır çatır çatlıyor. Hep hatalar. Genellikle duygusallık bu konuda hakimdir. Bunu çok su götürür bu kadarla kaldık. Ramazan'da orucumuzu ezanla birlikte açıyoruz ama Kur'an'da Hz. Allah siyah ve beyaz iplik birbirinden ayrışıncaya kadar tasvirini kullanıyor. Oruç açma saatlerimiz diyanetin belirdiği gibi azanla açıldığı zaman oruçlarında bir sakatlık oluyor mu? İmsak vakti girdiğinde yeme içmeyi kesmemiz mi gerekiyor? Yoksa Kur'an tasviriyle ezanlama? Kur'an tasvir ederken e, neyi kullanıyor? Mecazı kullanıyor. Ufukta enine çizginin, enine beyazlığın başlangıcını kullanıyor. Ortalığın ağırmasını değil. Tekrar ediyorum. İki türlü fecir vardır. Fecri Sadık ve Fecri Kazık. Fecr-i yaklaşık bir saat falan öncedir, yerine ve mevsimine göre değişir, e, dikeydir, ortalığı aydınlatır, daha sonra kaybolur, giderek karanlık ortağı kaplar, daha sonra doğu istikamette, ufuk ufukta enine bir aydınlık belirtisi başlar. Bu aydınlık belirtisinin başlaması Fecr-i Sadık'tır, o giderek çoğalır. Hesaplarda buna göre yapılıyor, yapılan hesaplarda şöyle bir üzerine incelemek lazım ama, şöyle bir hata yapılmaya daima açık. Çünkü küresel dediğimiz işte doğu tarafındaki ufuk sıfır kabul edilerek genellikle bu hesaplar yapılıyor. Eğer bir beldenin doğusunda dağlar varsa bu biraz daha gecikme yapar. Anlaşıldı? Bu da birkaç dakikayla, beş dakikaya hiçbir zaman geçmez. Haliyle, ne, epey ilerledi değil mi? Dolayısıyla şu anda verilen bilgilerden, hatta diyelim ki sondayı bırakın, e, imsak vaktinden 5 dakika önce imsak etmek daha doğrudur. Namazı da 5-10 dakika sonra kılmak daha doğrudur. Anlaşıldı? Kıyamet alametle ilgili alakalı buna, buna girmeyeceğim. Buna daha geniş bir zamanda Ebu Hanife dışındaki üç mezhep imamına göre ameller imanın aşamasıdır. Ameller ile iman azalır ve eksilir. Peki İmam Ebu Hanife neden amel imanın içinde vasıflandırmamıştır? Bunu açıkladım ben. Bu burada geçti hatırladığım kadarıyla. Yanlış mı hatırlıyorum? Şimdi netice ihtilaf aynı kapıya çıkar. İhtilaf, Ebu Hanife şöyle diyor. Bizim Ebu Hanife'ye soruyorlar. Bizim imanımızda Resulullah'ın sahabenin imanı bir mi? Ebu Hanife neye veriyor? Allah Resulü neye inanıyorsa ben de ona inanıyorum diyor. Eğer azalma eksilme bu vapta olmaz. İmanın gücünde olur. Voltajda olur. Dirençte olur. Bu da amel bunu azaltır çoğaltır. İki tarafında izahına diğerlerine sorduğunuzda yani biz Resulullah bir şey inanıyor da biz ona inanmıyor muyuz ki bizimki az dediğinizde onlar onu izah ederken Hanefiler de bunu izah ederken gele gele aynı noktaya geliyorlar. İmanın direnci gücü nasıl diyeyim kuvveti açısından ameller ve samimiyet ve takva duyguları açısından yükseliyor ve alçalıyor yoksa bütün iman esaslarına ve Allah'ın Resulü bize bildikleri her şeye hepimiz inanmak zorundayız bu açıdan iman azalmaz ve eksilmez tamam buna ne deniyor lafzi ihtilaf deniyor temelde ihtilaf yok söyleyiş ifade eden de ihtilaf var deniyor izahlar insanı aynı noktaya getiriyor cümlemizden sizlerden de